Çıkkası Kainat, bugün 2 Mart Perşembe, yıl 2017, ay 3, gün 61, Kasım 115 1438, Hicri-i lahir, 3, 1432, Rumi Şubat 17 Fırtına Günün malumatı Marta'ya sağlığı Havalar kahılık, ılık, kah serin ve rüzgarlı olur Çok soğuk havalarda protein ve vitamin açısından zengin gıdaların alınmasına devam edilmelidir Pırıl pırıl güneşli ve ılık bir havaya aldanarak paltosuz ve pardesüsüz sokağa çıkmamalıdır Küçük çocuklar uzun kış aylarında güneş görmemek yüzünden kemik hastalığına yakalanabilirler. Onları elden geldiğince üşütmeden güneşlendirmelidir. Mart ayında sebze bahçesi. Evvelce dikilen baklalarla enginarların dipleri çapalanır, geceleri soğuk olursa fideleri örterek korumalıdır. Tarlalar. Kışın bozulmuş olan toprakların üzerinden saban geçilir. Henüz fışkıran nebatı soğuktan korumak için üzerine fışkı çekilir. Devamı yarın.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 Açık Burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Deniz Ömer Madra Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Ella Jenkins'den Wade in the Water adlı bir spiritual siyahların Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle ilahi spiritual denen İlahilerinden birini ilk New Jubilee Songs diye Fisk Jubilee Singers topluluğunun ta 20. yüzyılın başında, en başında 1901'de söyledikleri düzenleme yaptıkları eski spiritual'lardan yeni düzenlemeler John Wesley Work II ve kardeşi Frederick J. Work'ten oluşan bir şarkıcılar grubu ve Underground Railroad diye adlandırılan Yeraltı Demir Yolu diye adlandırılan bir köle hareketinin, isyan hareketinin yüzyıllarca devam eden bir geleneğinin bir parçası Ergo Lafonte'de bu geleneksel şarkılar üzerine Long Road to Freedom diye de Zoom bir şey yapmış idi zaten Ondan da ileride tekrar Bahsetmemiz mümkün olacak Aynı zamanda bu e, Underground Railroad Alakalı yakın zamanda bir kitap çıktı e, Colson Whitehead'in e, Bu demir yolu üzerinden Ya da bu ağlar üzerinden insanların Nasıl özgürlüğüne kavuştuklarını gayet güzel Ve net bir şekilde anlatan bir tasvir evet, Müthiş bir teşkilatlanma o Yani işte mücadele Ettiği sürece Haklar elde edilebiliyor Evet, bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabını okuyarak anlamaya çalışalım. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru İtalya Yımcılık it, Üç Asır Gören Kadın Alice 1686'da köle olarak doğdu ve köle olarak 116 yıl yaşadı. 1802'de onunla birlikte Amerika'daki Afrikalıların belleğinin bir kısmı da öldü. Alice okuma yazma bilmiyordu ama uzaklardan gelen efsaneleri ve yakın civarda yaşanmış hikayeleri anlatan ve şarkı olarak söyleyen seslerle dop doluydu. Bu hikayelerin bir kısmı kaçmalarına yardım ettiği kölelerle ilgiliydi. 90 yaşındayken kör oldu yüz tekrar görmeye başladı. Tanrı'nın işi, dedi. Beni o şekilde bırakamazdı. Ona, Ferry Dunks'ın Alice'i, diyorlardı. Sahibinin emrinde Delaware nehrinin iki yakası arasında gidip gelen yolcuları taşıyan arabalı vapurda çalışıyordu. Daima beyazlardan oluşan yolcular, bu yaşlıların yaşlısı kadınla dalga geçtiklerinde, onları nehrin diğer kıyısında ağaç ediyordu. Bunun üzerine yolcular bağırarak onu çağırıyorlardı ama bu bir işe yaramıyordu. Çünkü o görmediği şeyi duymuyordu da. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğulu Sel Yayıncılık the Tarihte bugüne de kısaca göz atarsak 1857'de bugün ikinci Afyon Savaşı diye adlandırılan olay başlamış ve Çin'in başına gelenler tabi bu. Fransa ile Birleşik Krallık İngiltere İngiltere'ye o zamanlar Çin'de olduğu gibi Britanya Birleşik Krallık deniyordu. Çin'e savaş açmışlar. Çin'i hiçbir zaman sömürge edilemeyen Çin'e bu sefer içerden Afyon Savaşları yoluyla müdahale etmeyi tercih etmişler ve başarılı olacaktır oldukça. 1938'de bugünse çok önemli bir olay olmuş ve Suudi Arabistan'da petrol keşfedilmiş. Hmm. Gerisi de bugünün bütün savaşlarını, çatışmalarını ve faciasını izah etmekte epey yararlı olabilir bu tarih. 1991'de bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'da önemli bir tarihi olay olmuş ve Rodney King isimli bir taksi şoförü e, siyahi e, Los Angeles polisi tarafından e, şiddetli bir dayak olayına maruz bırakılıyor e, ve bir kovalamacadan sonra yakalıyorlar, dövüyorlar fena halde fakat e, bugünün dijital dünyasına da bir geçiş Teşkil edebilecek bir olayla Amatör bir kameraman tarafından Videoya alınıyor Ve o zaman da bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni bir siyah ayaklanmasına Ayaklanmasını tetikliyor Haksız yere Feci şekilde dövülen Sırf keyfine dövülen bir siyahı Görünce Böyle oluyor Rodney Glen King Durum bu Tarihte bugün Bugün de bugüne bakacak olursak gene savaş ve barış raporumuz var. Ee, öncelikle Pentagon IŞİD'e karşı mücadele planını açıklamış. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Kuduz Köpek diye adlandırılan Mattis, James Mattis Savunma Bakanı Beyaz Ev Güvenlik Danışmanlığına sunmuş IŞİD'le mücadele planını. Başkan Trump terör milisleriyle mücadelede Arap ülkeleriyle işbirliği yapacaklarını duyurmuş. Hangi Arap ülkeleriyle? Ee, galiba ayrıntı verilmemiş. Ee, Türkiye sus. girmiyor o zaman Arap ülkeleri dediğine göre. Girmiyor evet. CBS televizyonun emin kaynaklara dayanarak yayınladığı haber var. Doçeveleden alalım. Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısında önemli bir artış olabileceği belirtiliyor. Yani savaş büyüyor. Amerikan askerleri, piyadeleri ve deniz piyadeleri ve özel kuvvetler jöhpö filan diye kısaltılıyor Türkiye'de. Amerika'da başka türlü kısaltılıyor. Delta Force. Filan evet Yunuslar vesaire. Ee, önemli artış olabileceği belirtiliyormuş. Suriye'de halihazırda danışmanlık, eğitmenlik yaptığı söylenen 500 kadar asker var. Eee sunduğu plan bakanlıkla Beyaz Ev Güne Güvenlik Danışmanları arasındaki koordinasyona temel alınacakmış ve Irak ve Suriye ile sınırlı olmayan geniş kapsamlı bir stratejiymiş. Sadece askeri önlemlerde değil Başka ne önlemler olabilir? Sanatsal faaliyetler mi yapacaklar? Kültürel, evet. Sanatsal, kültürel. Arap ordusu yerine Arap Kültür Ordusu olabilir mesela. Hı hı. Barış gücü. İslam ordusu, pardon, İslam ordusu vardı bir yerler, değil mi? Geçti mi sene tartışmıyor muyduk Türkiye'nin de dahil olduğu evet. İslam ülkelerinin içerisinde bunu. Hatta Pakistan haberi yoktu onu da dahil etmişlerdi. Bir İslam ordusu kurulmuştu. Bu tip terör faaliyetleriyle mücadele etmek için, ortak mücadele etmek için. Onu galiba ortadan kaldırıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye hariç İslam ordusu da diyebiliriz belki de. Belki. Başkan Trump kongrenin her iki kanadına hitaben yaptığı konuşmada da dost ve müttefik İslam devletleri dahil olmak üzere ortaklarıyla birlikte menfur, ne demek menfur, nefret edilen, düşmanı Hı. yeryüzünden sileceğiz demiş kaydetmiş ama stratejisinde önemli bir değişiklik var mı yok mu bilmiyor. Yani 2014'ten bu yana Suriye'de ve Irak'taki IŞİD mevzilerine ya da DAEŞ diyelim Irak -Şam İslam Devleti adlı örgüt hava saldırıları düzenliyorlar. Her iki ülkede de özel Amerikan askeri timleri görev yapıyor. Amerika bu Birleşik artacakmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde menfur görüp dünya üzerinden silebildiği bir kuvvet var mı? Kore'de mesela Kuzey Korelilere göre karşı savaştı. Silebildi mi dünya üzerinden? Yok. Laos'ta, Kamboçya'da, Vietnam'da savaştı. Var mı silebildiği kimse? Kostarika'da. Pek çok sivili sildi. Evet. Tarihten ve yeryüzünde. Afganistan'da Taliban'a karşı savaştı. Irak'ta El-Kaide'ye... mı sildi. Sattı mı sildi ama şimdi Saddam'ı komutanlar aynı zamanda IŞİD bayrağı altında savaşıyor. Ve çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü Evet. gayet iyi eğitilmiş, donatılmış... Kişiler olduğu gibi işide geçtiler ve El-Kaide'den sonra çok büyük bir işid olmasına büyük ölçüde blowback diyorlar işte buna. Evet Amerika Birleşik Devletleri belki 2. Dünya Savaşı'nda Nazileri sildi ortadan müttefikleriyle beraber. Onları silerken de işte içine yararlar. Werner von Braun gibi V2 füzelerini Londra'ya gönderen bilim adamlarını, bilim insanlarını kendi bünyesine toplayarak elinden geleni yaptı. Bir de atom bombası var tabii ki. Evet şimdi yeni dramatik gelişmeler oluyor. Ee, Amerikalı e, General Steven Townsend, Irak'taki en yüksek düzey komutanı, bunu da BBC'den alalım bu haberi de, yok e, T-24'ten galiba. Biraz önceki Doğu Çevre'yle Evet, e, bu Steven Townsend e, en üst düzey komutanı, Türkiye'nin Rakka'yı Işidin elinden almak için yapacağı operasyona katılımı Ankara ile görüştük. Bir şekilde Kürt güçlerde operasyona katılacak demiş. Bu da önemli bir gelişme sayılabilir herhalde. Ee, Trump operasyonu hızlandırmak için daha fazla asker gönderme seçeneğini değerlendiriyordu. Amerika'nın IŞİD ile savaş için daha fazla asker gönderme ihtimali az demiş Townsend. Video konferans Bağdat'tan çok sayıda koalisyon askeri getireceğimizi sanmıyorum. Başca yani ise yaptığımız şeyin işe yaraması demiş. Takviye asker getirme durumu söz konusu olsa bile hem burada Irak'ta hem de Suriye'de orada olma nedenlerimizi anladıklarımızdan, anladıklarından emin olmak için ortaklarımızla çalışacağız demiş. Yani Kürtler Rakka operasyonuna bir şekilde katılacakmış. İŞİD karşısında kurulan olan ittifakta öyle bir düzen var ki sanki ufak bir kıvılcım çıpsa karşı taraftaki değil de kendi içerisinde oluşan cephe içerisinde büyük kavgalar, büyük savaşlar çıkacak gibi görünüyor. Şimdi şeyden bahsediyorsunuz Kürtlerle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyondan bahsediyorsunuz. Bir diğer tarafta da Suriye'nin Membiç kasabasında Suriye Demokratik Güçleri, SGD'nin, YPG'nin içinde bulunduğu askeri konsey sözcüsü, Türkiye destekli Özgür Suriye ordusu güçlerinin ellerindeki köylere saldırdığından bahsetmiş BBC Türkçe'nin haberi. Bu nasıl oluyor şimdi o zaman? Beraber Raqqa yürümeden önce, ilk önce birbirlerine mi saldıracaklar? Evet. Cephede nasıl böyle şey duracaklar, serin kanlı duracaklar? Acaba beni arkamdan vuracak mı, vurmayacak mı diye? Çok son derece karmaşık bir durum. Ben bir düzeni olacak galiba. Reuters'ın zaten bir haberi de Özgür Suriye Ordusu ÖSO başını YPG'nin çekti. Yani Kürtlerin çektiği Suriye Demokratik Güçlerinin elindeki köylerde saldırıya geçtiğini bildirmiş. senin söylediğin şey bu işte. Membiç'te saldırıya geçmiş durumda. Evet, Membiç'te. Evet ilginç gelişmeler. Şimdi bir de şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri de doğrudan işin içine girerse, Amerika Birleşik Devletleri de girerse ne olacak o zaman? İncilikten kalkan uçaklar Türk Silahlı Kuvvetlerini bombalayacak. Bir çok karmaşık bir kriz durumu var. Her şey olabilir. Kriz, kriz Her Her şey şey olabilir. olabilir. Zaten e, yani Gorhiko, Holaş ve Halide göylerini almak için operasyon başlattılar demişler. Türkiye ordusunun da topçu atışlarıyla Öso'ya destek verdiği iddiası var. Bilin bilmiyor yani, Böyle biraz poker oyuna benziyor söylendi sözler. Amerika Birleşik Devletleri Rakka'yı ilerleme konusunda YPG'ye destek verdi. Erdoğan da şimdi Rakka'dan önce Membiç'e temizleyeceğiz diyor. Membiç'e gireceğiz diyor. Kimse barıştan söz etmiyor. Kimse barıştan olur. söz etmiyor ama şimdi de şeylerde de farklı olduğu zaman ilginç çepe düzenleri de ortaya çıkacak. Her an herkes birbiriyle kavga edebilir. Türkiye zaten herkese kavga ediyor, sorun olmaz gibi duruyor. Evet, Birleşmiş Milletler Halep'te tüm tarafların savaş suçu işlediğini ilan etmiş. Bu da çok önemli bir haber. Yani bunlar gazetelerde ve televizyon ajans haberlerinde fazla yer bulmuyor ama ee, müthiş önemli bir tespit bu. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de esat rejiminin yalancılığının ortaya çıkmasıdır. Geçtiğimiz sene içerisinde bombalanan Birleşmiş Milletler konvoyunun Esad rejiminin ait, ait e, uçaklar tarafından bombalandığını açıklamış Birleşmiş Milletler. Soruyordunuz ya kim bombaladı bunu diye. Evet. Kimse üstlenmedi. Savaşa katılan tüm tarafları zaten savaş suçu. Ş savaş suçu işlemekle suçlamış. Savaş suçu deyince öyle basit bir şey sanılmasın. Bu olabilecek en Ağır suç kategorisine giriyor. Evet. Suriye ordusu ve Rusya'nın hava saldırılarında yüzlerce kişi ölmüş. Yanlışlıkla da vurmalar var ayrıca. Klor bombalarının kullanıldığı ve sivillerin hedef aldığı, alındığı suçlaması da yönetiliyor. 37 sayfalık kapsamlı bir rapor. Muhaliflere de suçlamalar var. Rastgele hava topu... Atışları yapmak, evet. sivilleri kalkan olarak kullanmak yani. Suriye helikopterlerinin 2016 yılı boyunca toksik klor bombaları ve yasaklanmış silahlarla sivil can kaybına yol açtığı belirtiliyor aynı zamanda raporda kentin bombalanması sırasında uluslararası yasaların defalarca ihlal edildiği de eklenmiş. Evet bu ayrıntılı bir rapor, yüzlerce görgü tanının ifadesine başvurulmuş patlayıcı malzemenin ve uydu fotoğraflarının incelenmesi sonucu rapor ortaya çıkardık diyorlar. Rusya'ya açık bir suçlama yapılmamış ama yani durum bayağı hastaneler, yetimhaneler, okullar, pazar yerleri işte insanların normal olarak çocukluktan itibaren doğup büyüdüğü, erginliğe adım attığı her yerde savaş suçları işlenmiş durumda. yani hastalık... ve cezada verilmiyor gibi duruyor şu anda bakıldığında. Yani bir diktatör gelse başınıza içinde bulunduğunuz şehirdeki hastaneleri, pazarları ve e, okulları bombalasa sağlam da bir müttefiki olsa Rusya gibi ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi kimse dokunmaz. Siz öldüğünüzde kalırsınız gibi duruyor. Aynen öyle maalesef. Yani bu Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun e, başkanı Pinheiro, Pinheiro Brezilya'da anlaşılan e, ya da şey belki Portekizlidir, bilmiyorum. Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde raporu değerlendirdiği basın toplantısında aylarca Suriye ve Rusya Doğu Halep'i teslim olmaya zorlamak için hiç durmadan bombaladı demiş. Düşünebiliyor musun böyle bir şey hiç Bitmek tükenmek bilmeyen her gün bomba. Hastaneler yetimhaneler okullar pazar yerleri vuruldu e, kenti terk edemeyen çoğu çocuk yüzlerce sivil hayatını kaybetti demiş Halep tamamen hükümetin kontrolüne geçmiş. Aynı zamanda Halep tahliye edilirken daha doğrusu Halep'teki insanlar içerideki silahlı insanlarla beraber o bölgeden başka bölgelere doğru gönderilirken Özellikle sosyal medyada buna sevinen ve zafer diyen insanları da görmüştünüz. Birleşmiş Milletler raporunda aynı şekilde deniyor ki insanları seçim hakkı vermeden topyekün olarak bu insanları sürmek de aynı zamanda bir savaş suçudur. Evet. İnsanlar yaşadıkları yerden silah zoruyla başka yerlere göndermek de bir savaş suçudur. İnsanlar Gerçek bunu bir kutladılar işte. Cehennem yani. Evet. Bu arada bir yeni açıklama da var. Common Dreams'den gördüğümüz bir şey. Reuters kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamaya göre Rusya kazayla Amerika'nın da desteklediği Suriyeli birlikleri vurmuş. Bu da böyle bir şey var. YPG'yi. Yani SDF'yi işte. SDG'yi. Evet. Çok farklı isimlerle şey yapılıyor. Yani... E aynen hepsi. Suriye Demokratik Güçleri aslında Türkçesi. Aynen, SDF'de İngilizcesi. Aynen, YPG'de başını yani. çeken birliği. Aynı genel demin adını verdiğimiz Steven Thompson bu sefer Elbab'da Elbab yakınlarında Suriye koalisyonunu vurdu diyor. IŞİD militanları yerine. Böyle bir şey. Şimdi bu savaş ve barış haberlerini tabii ki yani barış pek yok da savaş haberlerini söylemeye devam edeceğiz. Bu arada mültecilerin ve bu şey durumunun yani özellikle yükselen e, popülizm ve faşizm ile e, Trump yönetiminin göçmenlere ve renkleri değişik olan insanlara e, yapılan saldırıların ağır sonuçlarından bir tanesi daha olmuş. Gazetelere geçti mi bilmiyorum ama e, 32 yaşında Srinivas Kuchibotla diye bir mühendis Hint, Hint Hintli, Hintli mühendis 32 yaşında Kansas'ta geçen hafta öldürülmüş. Hmm. Bir beyaz öldürmüş. Tabancayı çekip vurmuş yanındakiyle beraber. Yanındaki arkadaşı, e, o da Hintli. E, vur, e, o yaralanarak kurtulmuş. Öteki ölmüş. Ne demiş adam? Git Çek git ülkemden. Burası benim ülkem demiş. Sonuçlar verilmeye başlandı. Çok bir olay bu. Evet. E, İranlı olduklarını sanıyormuş anlaşılan. Fakat Haydarabad'da, Güney Hindistan'da kahrolsun Trump diye epey bir e, gösteri var. Yaz tutanlar, akrabaları, dostları filan ve ırkçılığa kahrolsun ırkçılık demişler böyle bir şey. Ayrıca Louisiana'da üçüncü trans kadında öldürülmüş bir e, Şubat ayı içinde. Sadece Şubat ayında 3 kişi, 18 yaşında bir trans kadın ama rengi siyah tabii. Yani tabii dediğim genellikle böyle olduğu için söylüyorum. Yani ön yargılı olmak istemem ama. 2017 yılında öldürülen trans transseksüel kadınların sayısının 7 olduğunu söylersem, herhalde ne kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu, Anlamış oluruz değil mi? Evet LGBT hareketinin kazandığı en büyük kazanımlardan bir tanesi elinde olan en büyük kazanımlardan bir tanesi de genç yaşta olan trans bireylerin tuvalet seçimi hakkıyla alakalıydı. İşte Trump en son yaptığı imzalama insan imzaladığı kararname ile beraber bunu da ortadan kaldırdı. Böylece ölüyorlar işte. Evet. Yani yedi kişi sadece 2017 3 ay içinde yedi trans kadın hepsi de gencecik. İnsanlar böyle bir vahamet var. Peki şimdi şeye devam edelim. Biz e, savaş barış vaziyetlerini sürdürürken e, çok e, önemli bir gelişme oldu. Türkiye ile Avrupa e, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin çeşitli kuruluşlarının Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve hükümetlerinin Almanya başta olmak üzere ciddi bir tepkisi var ve Avrupa Konseyi'nden e, Türkiye otokrasiye sürükleniyor diye bir açılış geldi. Bu da Deutsche Welle'nin haberi. Die Deutsche Zeitung, saygın gazetelerinden Almanya'nın Türkiye'nin otokrasiye e, doğru sürüklendiği endişesini dile getirdiği bir rapora yer vermiş. Avrupa Konseyi Avrupa'nın en eski kuruluşu. Türkiye'nin Rusya'nın da mesela aralarında bulunduğu, Azerbaycan'ın da üye olduğu bir şemsiye kuruluş diyebiliriz. Venedik Komisyonu'nun Türkiye raporunun son derece olumsuz çıktığı belirtilmiş. Türkiye'deki siyasi duruma ilişkin raporda ülkenin demokratik sistemi dramatik bir biçimde geriledi. Otokratik tek adam rejimi yolunda olduğu saptaması var. Otokrasi ne demek yani bütün gücün üst, üst düzeydeki gücün bir tek kişinin elinde toplandığı rejim biçimi hiçbir hukuki kısıtlamaya düzenleme mekanizmasına ya da halkın denetimine açık olmayan bir durum. Mutlak monarşiler de var Suudi Arabistan'da olduğu gibi Wikipedia'dan bakalım otokrasiye. Ya da Kuzey Kore gibi korkmuş diktatörlükler var insanları. Başka ülkelerde de öldüren rakiplerini öldürten, öldürttüğü söylenen en azından otokrasinin en tipik biçimleri. Yani böyle bir gidiş var. Ta Roma İmparatorluğunda beri Augustus İmparator, sonra Nazi Almanyası, sonra Stalin. Rusyası, Aztek İmparatorluğu'na Mezoamerika'ya kadar geri gidebiliyoruz. Yani i̇nsanlar çok şey yapabiliyor, Ortaçağ Japonya'sında Tokugawa Şogunluğu var. Ve Çarlık Rusyası tabii daha önce, devrim öncesinde. Böyle bir şey, Avrupa Konseyi çok ciddi bir uyarıda bulunmuş. Yargı yeni uygulamayla bağımsızlığını tamamen kaybedecek diyor. Çok ciddi bir uyarı bu. Denetleme mekanizmaları ortadan kaldırılmış, yeni anayasayı son derece eleştiren bir biçimde değerlendirmiş. Avrupa Konseyi'ne bağlı görev yapan bir Venedik Komisyonu var. Sık sık adı geçiyor biliyorsunuz. 57 ülkede planlanan anayasa reformlarını elden geçiren bir kuruluş bu. Çok temel bir kuruluş ve bu çok sert bir dil kullanmış yani örneğin parlamento ya da yargı organlarının Cumhurbaşkanı'nın kararlarını bir kez daha gözden geçireceği ya da durduracağı neredeyse tüm denetleme mekanizmaları ortadan kaldırılmış durumda böyle bu otokrasi olur diyor başka hiçbir şey olmaz yargı diye bir şey kalmaz diyor ve, ve hedeflenen reformların da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından o, o hal ortamında yapılacak olmasında eleştiriyor böyle bir şey olamaz diyor ve bugün e, ilginç bir şey var. Adalet Bakanı Bekir Bozda bugün dün mü diyor yoksa Strasbourg'da yapılacak Avrupa Konseyi toplantısına katıldı mı? Onu bir sen sonra kontrol edersen lütfen. Ve Ankara'nın hangi uluslararası kararnamelerini yumuşatmaya hazır olduğu konusunda açıklama bekliyorlarmış. Ta 1949'dan beri üye kurucu üyedii Türkiye ama Avrupa Konseyi'nde ama sık sık eleştirilere maruz kalıyor. Alpma konseyi böyle diyor. Katılmış efendim. Katılmış değil evet. mi? Açıklama yapmış. Peki şimdi ara vereceğiz. Çok ufak ara vermeden hemen önce sizin haberinizden sonra bir mektup da var. Onun hemen giriş kısmını okuyalım. Biraz umutlanalım ardından da e, evet. devam edelim kaldığımız yerden. Evet şöyle bir sadece özet başlık olarak vereyim. Avrupa e, Birliği Komisyonu'ndan da. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanmasına sert tepki var Avrupa Birliği Komisyonu'ndan. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya girmesinin yasaklanması gibi bir talep de gelmiş. Bütün Almanya e, ayakta, Alman hükümetinden Deniz Yücel açık, açıklaması var. Basın konusu, özgürlüğü konusundaki, saygı konusundaki hükümlülüklerine dikkat çekiyor. Merkel Başbakan'da, da, da Almanya'nın Avukatlar Birliği'de şeydeler, yani ayağa kalkmış durumda bütün Almanya. Deniz Ücel'den de mektup var, 15 gündür gözaltındaydı ve 15 gün sonra gözaltından, gözaltının ardından cezaevine sevk edildi. Şaşırtıcı bir mektup gelmiş, Divelt'te yayınlanan bu mektubunda size biraz garip gelecek ama diyor, Sanki bir nebze de olsa özgürlüğümü geri kazandığımı hissediyorum. Gün ışığı, temiz hava, gerçek yemek, çay ve kahve, sigara, gazeteler, gerçek bir yatak ifadelerini kullanmış. Hepsini ünlemli bir şekilde sevinçin yazısıyla. <gülüyor> İnanamamış. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Bakan Boz'da daha sonra Almanya'da reform kampanyası, referandum pardon kampanyasına da katılacak. Ee, bugün ne günlerden? Perşembe. Perşembe bugün katılacakmış Gagenağ kentinde bakalım nasıl geçecek bir Alman, haber daha. Alman milletvekillerinden de Erdoğan'a yalnız girişi yasaklansın diyorlar. Devam ederiz bu habere nasıl bir yasal dayanağı olabilir bunun o da ayrı bir hikaye ee, bir haber daha sosyal medyada paylaşımları nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan ünlü modacı Barbaros Şansal doğrusu Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz e, kabul edilmiş ve tahliyesine karar verilmiş çok iyi bir karar bir grup yorum üyelerinin tamamı 96 günlük tutukluluktan sonra tamamı tahliye edildi bu da iyi bir haber bir de o kadar iyi olmayan beyaz şu programına telefonla bağlanıp insanlar ölmesin çocuklar ölmesin anneler ağlamasın diyen öğretmen Ayşe Çelik için 7,5 yıl hapis istenmiş onu destekleyen e, danış, dayanışma içinde olanların e, beraat etmesini istemişler ama Ayşe öğretmeni şey demişler bir de Hasan Cemal'e diktatör bozuntusu sözlerini naklettiği için Kılıçdaroğlu'nun iç, Kılıçdaroğlu o sözleri naklettiği için duayen gazeteci Hasan Cemal'e Ceza verilmiş ama ertelenmiş açıklanması, hükmün ertelenmesi. Yalnız on ay yirmi gün hapis. Yani Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sözlerini aynı yayınladığı için. Sadece ey ünlemi koyduğu için başına. Hmm. <gülüyor> Bir de dinle. Ey ve dinle kelimelerini koyup aynı şeyi söylediği için. Ne yapalım? Böyle. Açık kaste. Down the way where the nights are gay And the sun shines daily on the mountaintop I took a trip on a sailing ship And when I reached Jamaica I made a stop But I'm sad to say I'm on my way Won't be back For many a day my heart is down, my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston Town Down at the market you can hear ladies cry out While on their heads they bear Ackee rice, salt fish are nice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 Sounds of laughter everywhere And the dancing girls swing to and fro I must declare my heart is there Though I've been from Maine to Mexico But I'm sad to say I'm on my way Won't be back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 My heart is down, my head is turning around I had to leave a little girl Jamaica Farewell Bir kez daha çaldık Dün Mithayen'le birlikte Açık Yeşil programında da Çaldığımız hüzünlü, olağanüstü, güzellikte bir şarkı Beher Belafonte'nin meşhur ettiği Belki de dünyadaki ilk göçle ilgili ilk şarkılardan bir tanesi yani bu Folklordaki şeyler hariç Yani modern zamanların ilk göç şarkısı denebilir Orada böyle Güneşin doğduğu her Çok neşeli olduğu bir yere doğru Yolculuk ettim Orada durdum kaldım Jamaica'da. Ama üzgünüm Gitmek zorundayım Giderken de arkama bakıyorum Çünkü orada sevdiğim kızı bıraktım Diyen ve Bir daha da asla dönmeyeceğini tahmin eden en azından bir adamın hikayesi. Evet Harry Belafonte, Amerikalı, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve çok uzun yıllar sosyal aktivizmini sürdüren, aşağı yukarı 68 yıldan beri 1949'da ilk müzikal faaliyetlerine başlamış ve aynı zamanda da sivil haklar hareketiyle de ilgilenmiş bir adam. 68 yıldır dimdik ayakta sürdürüyor. Efsanevi biri. Biz de açık radyoda çeşitli programlarda ama özellikle de açık gazetede onu takip etmeye çalışıyoruz. Son yani bütün dönemlerinde muhalif oldu. Önce Martin Luther ile beraber siyah hakları hareketinde çok Aktif bir görev alıyor ama onunla kalmadığı bütün barış hareketlerinde de bütün emekçilerin hareketlerini de savunan son derece kararlı önemli biri ve yani çok ilginç mesela hip hop kültürünün de şeyinde çok önemli rol oynamış bir filmde film sayesinde aynı zamanda da işte yalnız ırkçı ayrımcı, ırk ayrımcılığına değil batı sömürgeciliğine Afrika'da kolonyalizmine de kuvvetle apartheid hareket anti hareketine kuvvetle destek vermiş. Amerika'nın güneyindeki ırk ayrımcılığına katılmayı reddetmiş orada konferans vermeyi. Ee, ve e, e, mesela We Are The World şarkısını da çok iyi bilinen bütün dünyada yardım hareketi için yoksullara ve sesi çıkmayanlara onun da örgütlenmesinde önemli rol oynayan Live Aid konserinde de AIDS'e karşı da hepsi, bütün hareketlerde politik aktivist olarak da Irak Savaşı'na da karşı çıkan George Bush'a ve şimdi de Trump'a karşı çıkan birisi. Trump'ın gelişini de sordukları zaman ne diyor? Hoş geldin dördüncü ray diyor. Yani Hitler'den sonraki kuruluşu söylüyor. Hoş da bir şeyini anmış. Demokrasi Nav'da hatırlatıyorlar. 90. yılı yaklaşırken bir avuç genç Harlem, doğu, doğu büyüdüğü yerlerde Harlem'de bir grup genç siyah birkaç gün önce bana gelip hayatımızın bu 90 yaşına geldiğiniz bu noktasında ne istiyorsunuz neyin peşindesiniz diye sordular bana diyor ben de dedim ki her zaman peşinde koştuğum şey hala onun peşindeyim neymiş o o isyancı yürek nerede duruyor diye isyancı yürek yani isyancı bir yürek olma, asi bir yüreğiniz olmadığı zaman ve yani şunu da anlamadan bir özveri yapmaksızın e, kaybettiklerimizi geri almak için e, ancak böyle bir yürekle yapabileceğimizi anlamadan o zaman sonsuza kadar böyle küçük mal, mülk, eşya, oyuncak, giysi, titr, unvan filan peşinde koşarız ve dağılıp gideriz demiş. İyi demiş değil mi? Evet. İsyancı yürek meselesi. Belafonte'ye devam edeceğiz. Bir günaydın. Daha demiş olduk. Jamaika farewell'ı. Şimdi e, dönelim. Neredeyiz? Almanya'dan çok ciddi tepkiler geliyor. Avrupa Konseyi'nden de Türkiye Otokrasi'ye sürükleniyor diyor. Bekir Bozdağ Avrupa'da Almanya'da Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yani Olağanüstü sayıda bütün şeyler, karşı çıkışlar, Alman Cumhurbaşkanı Gauk da var işin içinde, Merkel da var, Alman şansölyesi de, Alman parlamenterler de var ve referandum o hal sona erinceye kadar ertelenmeli diyor Avrupa Konsey. Asıl Hı. önemli nokta bu. Yani ya da siyasi kısıtlamalar Tamamen kalkmalı Cumhurbaşkanlığı adaylığı oldukça zor Hatta ikinci turda sadece tek bir aday kalabilir Böyle bir düzenlemeyle Bu da olmaz diyorlar yani. E, Venedik komisyonun Bu raporun taslağında Böyle söylüyor Yani referandum Cumhuriyetten de duygu güvencin haberi bu Komisyon zamanlamanın Çok şanssız olduğunu belirtiyor diyor. Referandum ya o hal. Olağanüstü halde sona erinceye kadar ertelenmeli ya da siyasi özgürlükler üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmalı demiş. Başkanlıkla yargı birim, bağımsızlığı tamamen yok olacak. Yargı bağımsızlığı gittiği zaman zaten demokrasinin en temel birkaç denetim mekanizmasından biri belki de birincisi olan şey kalkacak. Demokrasinin yerinde yerler esecek. Yani şey de demişler Kuruluşundan bu yana tam iyi oldu Avrupa Konseyi'nin yasama organı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de Şey diyor Yani hukuk konularındaki Temel kurumu referans kurumu Venedik komisyonu Bu raporun taslağında şey diyor Her ülke istediği siyasi sisteme elbette Sahip olabilir ama bu koşulsuz Değildir diyor Güçler ayrılığı kuvvetler ayrılığı ve hukukun Üstünlüğüne saygı duyulmalıdır ve bunun içinde bir denge ve denetleme mekanizması olmalıdır birbirine yani bunu sayısız defalar açık gazetede konuşma fırsatı bulduk Bu, bugün de aslında iki konuğumuz olacak biri telefonla ve Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz'in yetişim yayınlarından yeni yayınlanan Barış İçin Akademisyenler <gülüyor> olağanüstü zamanlarda akademiyi savunmak adlı çok zamanlı ve kapsa, e, küçük olmakla beraber yani 180 sayfa kadar yanlış yok 150 sayfa kadar fakat son derece ayrıntılı e, bir sistematik inceleme yapan metodolojik bir kitabını da konuşacağız doku dokuz buçuktan sonra tam konu budur denge ve denetleme demokrasi gitti mi gider çünkü yani Türkiye'de ve pek çok ülkede ama özellikle Türkiye'de çok sık yaşadığımız bir şey işte vatan elden gidiyor, evet. din elden gidiyor, ahlak elden gidiyor, her şey elden gidiyor deniyor ama bir tek git elden giden şeyin aslında demokrasi olduğu pek konuşulmuyor tam da bunu konuşmanın zamanı işte. basın özgürlüğü de aynı şekilde elden gidiyor diyen de yok Türkiye'de ama başka ülkeler kendi vatandaşlarını koruma doğrultusunda elinden gelen her şeyi yapabileceklerine dair teminatları da veriyor Reuters'a konuşan Yücel'in avukatı Veysel Ok itiraz edeceklerini söylemiş biraz önce söylediğimiz bu mektuptan sonra da kendisi zaten e, Metis cezaevinden Silivri'ye sevk edilmiş bir buçuk yıldan on yıla kadar hapis ceza, cezası isteniyor Yücel hakkında e, Deniz Yücel hakkında diğer taraftan yücelin tutukluluğuna Alman siyasetçilerden de sert tepkiler gelmeye devam, devam ediyormuş. Ediyor. Bütün tü, yani sivil vatandaşları da Almanya'da ayakta, tüm kurumları da ayakta. E, Almanya'nın ayağa kalkmamış şehri yok neredeyse bu konuda e, gösterilerin yapılmadı ve yalnız e, Deniz Yücel değil tabii o başta adı anılıyor ama Türkiye'deki tutuklu bütün diğer gazeteciler, Yücel'in üzerinde gazeteci sürüm sürüm sürünüyor. Deniz Yücel'in adı çünkü bir kesişim kümesi. Hem Türkiye vatandaşlığı var hem Almanya vatandaşlığı var. iki ülkenin vatandaşı ve iki başbakan da daha doğrusu bir başbakan konuşuyor diğer başbakan konuşmuyor bu konu hakkında. Binali Yıldırım'dan bir ses yok ama Almanya Başbakanı Angela Merkel partisinin ülkenin kuzeyinde düzenlediği toplantı sırasında Yücel'in serbest kalması için... Hükümetinin gücünün yettiği her şeyi yapacağını söylemiş. Çok önemli tabii bu. Yani gittikçe baskı altında kaldı o da. Çünkü demokratik güçler tarafından. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer de Türkiye'de altı Alman vatandaşının cezaevinde bulunduğunu söylemiş. Onu görmüş müydün? Hayır efendim. Bunlardan dördü aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymış. 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı eylemlerle suçlanıyorlar. Ayrıca Türkiye'nin yaklaşık bir düzine kadar onun sayısı bile tam belli değil yani 12 kadar Alman'a da çıkış yasağı koymuş. Böyle de bir durum var. Merkel Alman'a çıkış yasağı mı koymuş? Evet. Ya Alman vatandaşı ve Türkiye'den çıkamıyor mu? Evet. İlginçmiş. Aynen öyle söylemiş yani bendeki haber böyle T24'ten bu. Merkel Yücel'in serbest bırakılmasını talep ediyoruz dedi işte Die Welt'in Deniz serbest bırakılmasını. Yani durum şöyle. Dışişleri Bakanı Türk Alman ilişkilerinin en ağır sınavı demişti. yakın zamanların en büyük dayanıklılık sınavına bile karşı karşıya demişti. Cumhurbaşkanı Gauck Yücel'in tutuklanmasını kınamıştı kuvvetli birinin. Almanya'dan tepkiler her taraftan. Joachim Gauck Yücel'in tutuklanmasını kınadıktan sonra meclis gündeminde ayrıca Almanya'da e, sol parti mecliste de konunun meclis gündemine taşınmasını istedi. Sosyal da ikili ilişkiler türkiye Almanya ilişkileri tehlikede dediler ve e, her yerde çeşitli kentlerde araç ve konvoylarla gösteri araç ve konvoylarıyla protesto edildi ve Almanya'nın yanı sıra Avrupa'da da tepki büyüyor. Dayan dayanışma eylemleri de yayılıyor. Bütün, evet. Yani acayip bir durum. Türkiye'de bu eleştirileri ya da bu soruları, bu konularla alakalı soruları yöneltecek gazeteci neredeyse kalmadığı için yurt dışına çıkmış olan e, iktidara mensup e, milletvekilleri, bakanlar böyle sorularla karşılaşabiliyorlar. Onlardan bir tanesi de Adalet Bakanı Bekir Boz'da. Yücelin ile ilgili e, kendisine bir soru gelmiş Galiba Strasburg'da. O da e, nedir bu işin aslı diye. O da söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesi vermiştir demiş. Aynen bağımsız Türk mahkemesinin şey de söylüyordu hatırlarsınız. Burhan Kuzu. Evet. O da aynı şekilde söylüyordu. Öyle diyemeyiz. Bahamsız Türk yargısı. Ama yok diyor işte, i̇şte Avrupa Konseyi de ve diğer bütün şeyler de asıl bu sorun bu diyorlar. Burhan Kusu da benzer bir şey söylüyordu. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır, karar siyasi değildir diye konuşmuş Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Ama biraz işi zor olabileceği benzer. Özellikle referandum için konuşmaya da gittiği zaman Almanya Avukatlar Birliği'nden de çok ağır eleştiriler gelmiş... Ulrich Schellenberg Alman Haber Ajansı DPA'ya bir açıklama yapmış. Sudan gerekçelere dayandırılarak terör propagandası yaptıkları suçlamasıyla gazetecilerin tutuklanmaları hukuk devleti açısından feci bir durumdur diye ifade kullanmış. Artık çok netleşti ifadeler yani. Türkiye'yi Ocak'ta ziyaret etmiş. Yargı organının durumunu yerinde incelemek için. Şunu söyleyebilirim demiş. Hukuk devletinin temel şartları arasında suçlanan kişiye suçunun ne olduğunu açık ve net biçimde izah etmek hangi gerekçeyle hangi suçlamanın olduğunu yöneltmek belirtmek vardır. Hukuk Devleti böyle işler çoğu kez kendilerine suç yöneltilenler onların avukatları ve yakınlarıyla aylarca neyle suçlandıklarını bilmiyorlar demiş. Evet. Türkiye'de şu anda bir hukuk Devletinin temel ilkelerinin uygulanmadığı açık ve net şekilde ortada demiş. Yani 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin zor günler geçirdiğinin farkındayız ama kriz dönemlerinde hukukun üstün olduğu ve güvenilmesi gereken bir müessese olduğunun açıkça ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz açıklamasında yapmıştı. Türkiye ziyareti sırasında doğa Veli'nin bildirdiğine göre ve yine bu ziyarette Türkiye'de demokrasilerde şiddetin hiçbir şekilde çözüm olamayacağının da altını çizip yargının bağımsız olabilmesi için hakimlerin önem taşıdığına işlerini icra edebilme imkanına sahip olması gerektiğine işaret etmişti. Bunları da birazdan yani dokuz buçuk on arasında Kerem parmak ve Yaman Akdeniz'de konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Çünkü barış için akademisyenler derken olağanüstü zamanlarda akademiyi savunmak Tam da bu hukuk devletinin temelleri konuşuluyor çok sistemli bir şey. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Sol parti milletvekili Sevim Dağdelen Erdoğan'a giriş yasa çağrısında bulunmuş. Hukuki bir altyapısı olabilir mi? Bir ülkenin başbakanını, cumhurbaşkanını ülkeye sokmamakla alakalı. Hadi Ömer Beşir'den biliyoruz savaş suçlusu hakkında çıkmış ceza var. Ancak uluslararası hukukta böyle Roma'daki uluslararası ceza mahkemesinin aranması halinde olabilir. Yoksa olamaz. Yoksa bu kuru bir propaganda haline alacaktır galiba. Evet. Ama işte baskı var yani şeyde Alman milletvekillerinden de böyle şeyler geldi. Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar da Divelt'e verdiği demeçte Türk hükümeti tarafından rehin alındıklarını iddia ettiği tutuklu gazetecilerin 16 Nisan referandumundan önce serbest bırakılmalarını beklemediğini söylemiş. Referanduma kadar yatıracaklar demiş. Deniz Yücel Güneydoğu'ya ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın i e-postalarına -post, e yönelik haberleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan da tutuklanmıştı. Bir de tabi detip şey, meselesi var, casus imamlar meselesi. El Monitör'de yeni bir kriz Avrupa ile Türkiye arasında bunun da patlak verdiğini yazıyor Zülfikar Doğan'ın haberi 24 Şubat tarihi bir haber ama önemli çünkü Alman İçişleri Bakanı Thomas Demmaz de böyle bir şeyin Türkiye Almanya ülkesine sızmasına izin vermeyeceklerini bunu tolere etmeyeceklerini söylüyorlar. Öte yandan basın konseyinden Silivri'de tutuklu bulunan gazeteciler için beş maddelik bir çağrı var. Bu da önemli. Basın konseyi yönetim kurulu üyeleri ve tutuklu gazetecilerin yakınları Silivri'den tutukluların, tutuklulukların sona ermesi çağrısında bulunmuş. Beş maddelik basın konseyi başkanı Pınar Türenç biz de kendimizi yine bir gazetecinin adını taşıyan gururumuz olan gazeteci yazar. Yaşar Kemal'in adını taşıyan Silivri Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşmaya geldik. Tutsak arkadaşlarımıza en yakın nokta diye düşünüyoruz burayı demiş. Tutsak kelimesini de kullanmış. Can Dündar da rehin demişti. Zaten rehin ve tutsak kelime gittikçe daha sık kullanılıyor. Ve şu beş maddeyi istiyorlar basın konseyi tutuklu gazeteciler tutuksuz yargılanmalı tutuklu gazeteciler tutuksuz yargılanmalıdır iki iddianameler bir an önce hazırlanmalı yargılanmalar derhal başlamalıdır üç bu davaların acilen sonuçlanması sağlanmalıdır dört tutuklu gazetecilerin basın konseyi gibi kuruluşlarla görüşmelerine izin verilmeli ailelerle haftalık açık görüş yapmalarına fırsat sağlanmalıdır yani ortaçağ şartlarında yaşatıyorlar yani evet. deniz yücelinde anlattığı gibi hücreden hiç olmazsa bir şeye geçmek ne nimet diyor yani güneşi görebilmek hücrede kal tutuluyordu çünkü e, ve beş tutuklu gazetecilerin cezaevinde ihtiyaç duydukları kalem kağıt kitap benzeri materyallerin temini kolaylaştırılma yani, yani <gülüyor> şunları istiyorlar aileleriyle görüşsünler basın kuruluşlarıyla bitsinler ee, ve ka kağıt kalem alsınlar, mektup yazabilsinler diyorlar. Ya yani meslek kurumlarının tutuklu gazetecilerle görüşmesi yasaklandı. Ve Musa Kart'ın eşi Sevinç Kart da konuşmuş. 122 gündür baskı ve zulüm. Hiç değişmeyen bir adres diyor. Bilmiyorum karşılaşmalarını yapmak gerekli ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en son Slo Litvanya'da galiba e, tutukluların ...internet erişimi olmadığı gerekçesiyle... ...hapishanelere ceza vermeye başlamıştı. Türkiye'de ise... ...kalem kağıttan bahsediyoruz. Evet. Çelik esir tutuluyorlar demiş. Tutuklu gazeteci Önder Çelik'in eşi... Çelik. Esir ne demek? Kendini savunamadan esaret altında tutulan demektir. Ne savunma yapabiliyorlar... ...ne konuşabiliyorlar... ...ne rahat bir şey yapabiliyorlar. Hiç sorgulanmadan esir tutuluyorlar demiş... Gazeteci Güray Öz'ün eşi çağlayan Öz de tutukluluğun bir istisna olması gerekmez mi demokratik bir ülkede? İstisna olması gerekiyor. Özgürlük esastır diyor. Eğer iddianame yazamıyorsanız bu insanlar suçlu değildir diyor ki. Gerçekten iddianame de yazılamadı. Tıpkı olağanüstü zamanlar, o hal kullanılarak akademisyenlere... De hiçbir şey açıklama yapılmadan görevlerinden atılmaları hatta tutuklanmaları durumunda olduğu gibi Oktay Ekşi Türkiye 80 milyonluk bir açık hapishaneye dönüştü demiş 152 gazeteci var orada e, Turgut Kazan da Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Avukat Turgut Kazan hınçla esir alınmış görünüyorlar demiş aslında duyulan hıç nedeniyle bunun bir hukukçu olarak cevabı olamaz. Çünkü hukukta böyle bir örnek yaşanmaz demiş. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni hatırlatmış. Yani Türkiye'de aslında yargı denetimi yoktur. Anayasa Mahkemesi denetimi de yoktur diyor. Ahime başvurma şeyin yetkisini görecektir. Kabul edecektir Ahim diyor. Hüsamettin Cintoruk da basın yüksek kurulu üyesi. 85 yaşında bir adam buraya gelmişse bunları söylüyorsa siyasi tarihe tanıklık ediyor. Ben tanım böyle bir dönem görmedik. Çok kötü günler yaşadık, darbeler yaşadık, hapislere girdik, çıktık vesaire, eziyet gördük, çile çektik ama ben böylesine keskin bir sapa geldiğimizi hatırlamıyorum. Bu bir sapaktır demiş. İstibdat döneminden de şey yapmış yani Türkiye'nin bir istibdat dönemi yaşadığını bir istibdat idaresiyle olabilir. Mutlakiyet yani tek otokrasi tanzimat fermanına bile aykırıdır demiş. Hmm. E, ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihraç edilebileceği tehlikesine de dikkat çekmiş. Böyle bir e, durum var. Evet daha haber daha verip e, bitirelim. E, şeyi söyledik değil mi? Evet. E, Barbaros Şansal tahliye edildi. E, Hasan Cemal e ceza verildi. Grup yorum üyelerinin tamamı tahliye edildi. E, önemli bir duruşmaya milletvekilleri Sezgin Tanıklu ve Mahmut Tanan'la Ferhat Tunç Edip Akbayram ve Atol Behramoğlu da şair ve yazar destek için katılmış. Edip Ak Bayram'da 50 senedir Türk'ü söylüyorum bu kadarını görmedim türkülerimizden korkuyorlar türküleri yasaklayamazlar demiş. Ee, bir de çok ilginç bir şey var çevre haberi var. Ee, Türkiye mimarlar mühendisler Tmob yani odası. Ankara'da hava, gaz, hava gazı fabrikasının yıkımına durdurma kararı alınsın. Acil karantina okullar tatil edilsin. Yüksek oranda kanser tehlikesi var asbestten demiş. Asbest arındırma ve temizlenme işlemlerinin yapılması gerektiğini, ayrıca da Gökçek'in görevinden alınması talebinde bulunmuş. Çünkü içe sahipti demiş. Gökçek de bu uyarılar üzerine işçilere maske giydirmeye böyle beyaz önlüklerle çalışmasına başlamış. öğrencileri Öğrencilere öğrenci, okulların tatilini istiyor. Onu yapmamış. Ee, maske tatiliymiş. <gülüyor> Öğrencilere belki bir de te, şey yapmış. Tül perde çekmiş. Filtre. Filtre olarak. Güzel değil mi? Aynen. Amfibol tespit edilmiş. Yüzde on beş ila yüzde oranında asbest türünün en tehlikelisi olan sadece karsinojen değil, pek çok hastalığa yol açıyor ve e, amiant, öbür adıyla yani bu çeşitli e, hem dış duvarlar üzerinden hem mescit arkası denen yerden hem de iki kepçeden çalışma yapılan alınan örneklerde felaket bir durum olduğunu tespit etmiş Ankara tabip odası ve meslek odalarıyla birlikte hafriyat kamyonlarıyla bütün Ankara'ya yayılmış ayrıca çünkü üstü kapatılmadan yapılmış özel bir teknik kullanılması gerekiyordu şüphesiz. Böyle apartmanların arasından sokaklardan geçmişlerdir. Evet, yapıştırılması ve kesilerek nakledilmesi gerekiyormuş onların hiçbirini yapmamış ve e, çok ilginç aslında Mimarlar odası Ankara şube sekreteri namı Kemal Kaya halkın kendisi önlem alsın demiş. İşe gitmesin, okula göndermesin çocuklarını. Bu durum veci demiş. Peki Atatürk Ormanı Çiftliği'ne de gitmez mi bu sarayın olduğu yere? Beştepe'ye asbest filan. Orada vardır belki... filtre. Neye karşı filtre? Neyse birdenbire ama okullar tatil edilsin, Gökçek görevinden alınsın çaresi yapmıştı. Ankara'da hava gazı fabrikasının yıkımına durdurma kararı. Günün en İlginç haberi, iyi haberi de bu. Bir de böyle topyekün yıkıyorlar değil mi? Durdu. Her şeyi yıkıyorlar. Cephesiyle beraber. Aynen evet. Galataport'ta olduğu gibi. topyekün her şeyi yıkıp yerine yenisini yapıyorlar. Evet. Cepheyi koruyalım, içerisinde farklı bir amaçla kullanalım gibisinden bir düşünce yok. Böyle bir mimar anlayışı yok. yok. Bir de asbest gibi çok spesifik durumlarda çok özel bir şey yapılması gerekiyormuş. Tecrit edilmesi gerekiyor maddenin. Yani asbest olayı bir zamanlar bilinmeden kullanılıyordu. Yanmaz bir madde Hı. amyan. Şimdi bu bütün Amerika'da da Avrupa'da da yasaklandı biliniyor çünkü onun için yapıştırılıp özel bir şey sıkılıp kimyevi bir madde ve kesilerek üstleri de örtülerek paketlenerek kaldırılması gerekirken olur mu öyle şey deyip Ankara Büyükşehir Belediyesi yıkıp yakmış. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan kararın kamu yararı adına sevindirici olduğunu belirterek şimdi bölge acilen karantinaya alınmalıdır demiş. Yani iş durdurma kararıyla bitmiyor tabii şubesiz ki. Evet, böyle bu haberle de bugünü e, bitirebiliriz. bitirebiliriz. 9.30'da konuklarımız olacak. Açık gazete Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Ekonomik gidişat nedir durum? <gülüyor> Ekonomik gidişat durumu soruyorsun. Vallahi işte yakında şeyi öğreneceğiz. Dördüncü çeyrekte tam ne oldu? Ama bir canlanma beklediğimizi daha önce de konuştuk diye hatırlıyorum. Evet. Bu 2017'de valla bütün tahminciler, IMF, işte Dünya Bankası da dahil olmak üzere aynısının tekrarı gibi 2016'nın bekliyorlar. Yani bu da kabaca %2 ile %3 arasında bir büyüme demek. Ee, bu tabii çok rahatsız edici. İktidar hele bu referandum öncesi telaş içinde e, birçok açıdan e, her tarafa, her kesime neredeyse e, hani her, e, yoldan geçen herkese e, bir şey peşinde destek verme peşinde. E, bu da e, birçok açıdan tabii e, uzun vadede tehlikeli. Çünkü hesapsız, kitapsız para dağıtmakta. Da, bütçe disiplininin ki bu aslında tek çıkışı bu kaldı Türkiye ekonomisinin. onun da tam temellerini kemirecek, yıpratacak ve sonunda da çökertebilir ama onar uzun vadeliğinden sorarsa bir şey olmaz deniyor. bu şeyin üstünde bence durmak lazım. Yani 2017'de de eğer <gülüyor> tabii bu düşük büyüme devam edecekse ki bu işsizliğin artacağı anlamına da gelir. Böyle bir perspektifte giderek tabii kamu kaynaklarına yüklenmeye başladı iktidar. Bu bence üzerinde durulması gereken bir nokta. Örneğin dün işte Çiğdem Toker Cumhuriyet'te yazdı ki iyi takip ediyor bu konuları doğrusu. Ama vesileyle kendisine teşekkürlerimi de uh, iletmek isterim. Uh, bu uh, kamunun uh, garantili mega yatırımları, hazine garantili kredilere uh, garantiler, uh, faizsiz uh, muazzam miktarlarda işte esnaf uh, sanatkara uh, verilecek krediler. Dün açıkladı başbakan, uh, dört da işte başvurular bitmişti. Kuyruklar oluşmuştu. 500 de yakın ıı, şeye, ıı, küçük işletmeye ıı, veya esnafa ıı, 50 bin lira ıı, faizsiz. Daha doğrusu faizsiz demek tabii banka faizi alacak da az ödeyecek faizi. Ee, kredi vermeye karar vermişler yani 500 bin kişiyi sattırmışlar. Nereden baksan 25 milyar onun faizi de herhalde en az 3 milyar eder. Buna benzer böyle büyük bir adeta avans ulufe dağıtımı kampanyası var bir süredir. Bunların içinde Çiğdem Toker'in de indiği dün, o da ilgin şehir hastaneleri. Tabii hastane yapmak çok iyi bir şey. Bunun tabii siyasi getirisi de hiç kuşkusuz olur diye düşünülüyor. Ee, ama e, bunların yapılış biçimi, bunlar kamu e, özel işbirliği işte modeline uygun. E, bir şey e, kazanıyor ihaleyi. E, özel şirket hastaneyi yapıyor, donatıyor. Ondan sonra da e, devlet tabii onun işletmesi, ticari işletme haklarına falan da sahip de devlet de ona sen yaptın diye e, kullanım bedeli adı altında. Şu, e, bir Kirar diyor yıllık ama bunun kaç para olduğu belli değil. Evet. ...tabii bu arada bu yatırıma e, muazzam teşvikler var, e, vergi teşvikleri var, e, arazi bedava veriliyor, tamam olabilir, sorun değil. E, 25 bu e, do, doktor sağlık personeli sağlanması doluluk oranı hasta hasta sayısını garanti ediyor yatak sayısının %70'i kadar. Ama bu kira bedellerinin kaç para olduğu da belli değil. Çiğdem Toker bir 2015 raporunda genel rakam tespit etmiş. Çok ilginç o da. Aşağı yukarı 27 milyar dolar kira 17 şehir hastanesi için 25 yıl boyunca. Çünkü bu Sözleşmeler 25 yıllık e, Tabii oradan bir hesap yapmış Ben de kontrol ettim Ve haklı aşağı yukarı 60 milyon Dolar Hastane başına yılda Kira gibi gözüküyor Evet yani pardon şöyle bir ben de bir minik parantez açayım. Ee, sağlanan teşvikin kuruş kuruş yayımlandığı resmi gazetede diyor Çiğdem Töger. Sağlık Bakanlığı'nın bu şirketlere kaç lira ödeyeceği bilgisini evet. asla bulamıyorsunuz. Karanlıkta diyor. Evet. Yani bu... Zaten yazının başlığı da öyle sen vurgulamakta Ömer çok haklısın. Yani dolayısıyla dolaylı bir hesap yani tahmin yapmaya çalışmış ki bu işte sonuçta resmi bir rakam 2015'te bir raporda yer alan 17 hastane için 25 yılda 27 milyar dolar işte bölüyorsun gerekli şeyleri basit hesapları yaptığın zaman hastane başına ortalama 60 milyon dolar yılda çıkıyor şimdi bunların tabi tek örnek değil yani bu Gizleme hikayesi, karanlıkta bırakma hikayesi neredeyse bütün mega projelerde söz konusu. UTA 3. havaalanına yani kredi bulunamayınca hazine garantileriyle başladı ve şeyle de ondan sonra yavaş yavaş ortaya çıktı ki yani açılış törenlerinde biliyorsun büyük bir şeyle şaşayla törenler yapılıyor. Ondan sonra çok gurur duyuyoruz diyor. işte dünyanın bilmem kaçıncı büyük şeyi köprüsü veya tüneli her neyse ama hiçbir zaman bunların yapan şeyle şirketle yapılan anlaşmayı ve işletecek olan yine burada yap işlet devret modeli söz konusu. Anlaşma şefa bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmıyor. Ama sonra yavaş yavaş anlaşıldı ki müthiş Gelir garantileri verilmiş tabii. Çünkü e, işin kolayı şu. Ya, baştan sen kardeşim al bunu yap. Kaç para? işte şu kadar paraya. Anlaş. Atıyorum 3 milyar dolar. E, Kredinin de bul her şeyini yap. E, peki neden yapıyor bunu? Sonra da işlet. E, o da diyor ki tabii ben bunu riske giriyorum. Ondan sonra bunun bir fizibilitesi var. Yapıyor fizibiliteyi. Örneğin diyor ki Gazi Köprüsü'nden işte şu kadar e, yılda e, araç geçerse 40 bin, e, ondan sonra 35 dolardan artı HDV e, hesap kitabını yapıyor. E, ben 7-8 yılda amorti ederim diyor. E, ondan sonra, e, bu arada parantez açayım, şeyi e, unuttum söylemeyi, bu Çiğdem Toker'in yaptığı hesaba göre 3-4 yılda, ...o hastaneler, şehir hastanelerini Am yapanlar... Amorti amorti yani çok acayip... Evet. ...yatırdığı parayı alıyor... Ee, ...evi bu... ...hiçbir şekilde de söylenmiyor... ...neyse köprü hikayesi, tünel hikayesi de aynı... Ee, ...ondan sonra bunlar da tamam diyorlar... ...biz sana bunu garanti ediyoruz bu geliri... ...e sonra bir bakıyorsun... ...tünelde de keza öyle... ...4-6 dolar Avrasya tüneli en son açılan... Ee, onun da bir hesabını kitabını yapmış yatırımcı, makul bir sürede e, hatta kısa bir sürede amorti etmek için demiş ki bu kadar bana gelir garantisi vereceksin, vermiş hazine. E sonra e, açılıyor büyük törenlerle, e, bir de bakıyorsun bir süre geçiyor ki o şeyin çok uzanda kalmış bu garanti edilen araç sayısının. Osman Gazi Köprüsü'nde işte bunu yavaş yavaş öğrendik. Önce biliyorsun bir 100 küsür liradan fiyat tespit edilmişti. Vaktılar ki o pahalı herhalde. 90 küsür liraya indi. E sonra yirmi bin, 40 bin araç geçecekti. Yirmi bin araç bile zor buluyor. E bu sefer dediler ki fiyatı düşürelim. E fiyatı düşürdüler. Çünkü öbür tarafta alternatif. var hala eski İsar'dan. Araba vapurları taşıyorlar illa 60 ya. Ondan sonra bu seferde müthiş bir fiyat indirimi yaptılar kaç otun vallahi 60 küsur 65 liraya ama Gel böyle bir şey. Indirdiler. E şimdi bütün bu farklar şimdi ne kadar geçiyor bu fiyat indirimi? Tabi şeyde haksız rekabet diye öbür araba da yakalandı. Ne oldu onun sonucu bilmiyorum ama bu tarafta arttı mı artmadı mı geçen sayı henüz bilmiyoruz. Onu da zaten düzenli bir şekilde de açıklanmıyor. Ama her zaten 105 lirayla işte 65 lira arasında 40 bini bulduğunu hiç sanmam. Hem fiyat farkını hem araç farkını garanti edilmiş araç farkını hazine ödeyecek. Avriyasiye tüneli kez daha öyle sıkmak istemiyorum şeyi. Onu da e, dinleyicileri rakamlara da boğmak istemiyorum. CHP'de milletvekili İstanbul Milletvekili e, neydi? Barış kardeş. Barış Yarkadaş. Bak, e, evet. İsmini telaffuz edemedim kusura bakmayın. Yarkadaş, evet. Ondan sonra o da e, işte bu şeyi Avrasya e, tünelini ...gündeme getiriyor. Çünkü... ...bir bakan açıklama yapmış. Düşük araç geçti diyor, övünüyor bir milyon. şey Açıldığından beri... ...20 Aralık'tan 31 Ocak'ta yapmış. Şey, hesabı veriyor. O da bir hesap kitap yapıyor ki... ...ohoho... ...günde... ...20 bin... ...araç ancak geçiyor. Halbuki 68 bin... ...yapımcı şirkete garanti edilmiş... Orada da hesap kitap, orada da neredeyse 70-80 milyon dolar yılda gene hazine çıkartıp bizim cebimizden tabii sonuçta çıkıyor, ödeyecek. E şimdi bütün bunları topladığın zaman çok açık yani bir bol miktarda etrafa para saçma söz konusu. Bu şeyin verdiği endişeyle işte ekonomi yeterince canlı değil, biz bunu bu şekilde canlandırmalıyız tabi mega projelerin diğer yönü de bir çeşit böyle iz, iz bırakmak şeyi seçmeni vatandaşı siyasi olarak duygusal olarak etkilemek ama bunun tabi vatandaş hesap kitabından fazla anlamaz Ama ne kadar muazzam işler yapılıyor deniyor öbür yanda da bu işler yapılırken bütçe disiplini de var, o, o diyorsun ki bundan daha iyisi olamazdı herhalde. Ama perde arkasında dediğim gibi öyle bir düzen söz konusu ki bunların mega projelerin şimdiye kadar en azından yapılanların buna şey de dahil, 3. köprü de dahil, onun hesabını bilmiyorum. Hiçbiri feasible çıkmadı. Ya bunlar önceden de feasible değildi belli ki. Evet, ben... ee, bu hesap yapılmıyor ama nasıl olsa e, bunların faturası çıkarsa da ileride çıkar denilip böyle bir e, işe girişiliyor. E, bu bana geçenlerde de, radyoda da mı söyledim ne oldu hatırlamıyorum, Çavuş deniz getirmeye kalkmıştı bir, bir evet. liman yapacaktı evet. devasa bir çukur Hı -hı. orada sarayın Hı -hı. yanında duruyor Kalıyor. peki liman, ben Seyfettin ben de bir son bir dönüş yapayım şeye, bu hastaneler meselesine yani Çiğdem Toker'in yazdığına göre 30'a yakın proje var ta evet. 2038'e kadar milyarlarca liralık kamu kaynağı çıkacak <gülüyor> ama tutarlar ve sözleşmeler açıklanmıyor yani ve sağlanan teşvik kuruş kuruş yayınlanıyor ama Sağlık Bakanlığı'nın kaç lira ödeyeceği bilgisini bulamıyoruz. 17 şehir hastanesi için 27 milyar dolarlık kira yükümlülüğü altına girdiği belirtiliyor. 30 olacağı da sayının şehir hastaneleri sayısının 30 olacağı gururla açıklanıyor da döviz mi yoksa Türk lirası üzerinden mi yapıldığını bilmediğimiz kira sözleşmelerinin toplam tutarı niyeyse aynı gururla açıklanmıyor. Bu durumda 3-4 yılda da amorti oluyormuş. Bu durumda buna şehir hastaneleri değil müsaade edersen şehir efsaneleri demek daha doğru olabilir. <gülüyor> evet. bu e, gelmemişti. Ee, tabii dediğim gibi bunun sonuçta bir faturası olacak ama bütün şey, işin kritik noktası, püf noktası bu faturanın tabii ilk başta aslında çok pozitif bir etki yapabilir yapacaktır da büyük bir ihtimalle ama sonra yavaş yavaş bunun bedeli faturası ortaya çıkmaya başlayacak. E Bu da tabii Bilmiyorum ne kadar sürer ama 3-4-5 yıl sonra yavaş yavaş e, bütçe açığının artmasıyla kendini gösterecek. Şimdi o zaman tabii büyük bir sorun e, gündeme gelir. Çünkü dediğim gibi bu son çıpa e, bunu hatta geçenlerde bir uluslararası kuruluşun e, yöneticisiyle tesadüfen, e, tesadüfen değil de yani... E, bir araya gelmiştik başka vesileyle ona özellikle birçok şeyi konuştuk Türkiye ekonomisiyle ilgili de ona özellikle şeyi de sordum yani siz ne düşünüyorsunuz bu mali disiplinin bu şekilde yavaş yavaş temellerinin hırpalanmasına evet dedi biz de dedi bundan endişe ediyoruz ileride. Bu hakikaten büyük bir sorun olabilir çünkü zaten hızla artıyor reel olarak dedi kamu harcamaları bu doğru ee, mesela 2016 çok düşük bir büyüme ama bu tabi yatırımlardaki durgunluktan önemli ölçüde kaynaklanıyor ee, ama şeye baktığın zaman kamu harcamaları inanılmaz yüzde 15-20'ler mertebesinde reel olarak söz ediyor bu harcama artışları var. Ee, Bunun neden bütçe açığı açılmıyor? Çünkü vergilere yüklenilmiştir çok büyük ölçüde. Ee, özellikle işte alkol, tütünlerde e, gene büyük zamlar yapıldı. Ee, bir de bu verginin de sınırları olduğu için art, arttırmanın e, hele özellikle işte referandum olduğu için e, şimdilik bu yıl... Da yılın başında dediler vallahi billah bu yıl vergi arttırmayacağız öyle bir söz de verdiler. Ee, tamam bu, bu yıl geçtikten sonra da bu sefer seçimler yaklaşmaya başlayacak 2019 kritik seçimleri. Yani şunu söylemeye çalışıyorum bu vergi kanalıyla bütçeyi denkleştirmeye ve artan kamu harcamalarını kompanse etmeye mümkün olmayacak. Giderek Dolayısıyla bütçe açığı çok daha Düşünüldüğünden Daha hızlı artmaya başlayacak Bunun dediğim gibi büyük bir Tehdit ilerisi için Şimdi de tabi başka bir yönü daha var Tamam Açık Radyo Bunları takip ediyor Eleştirel Şeyler Söyleşiler Radyoda yapıyor Ama Sonuçta Açık Radyo'nun değil mi ulaştığı dinleyici kitlesi epey dinleyicisi olduğunu biliyorum da ama yine de sınırlı öyle değil mi? Şüphesiz, şüphesiz. E peki büyük kanallar bunları neden tartışmıyor? İnanılır gibi değil, üstelik ekonomi mesela kanalı, işte bir Bloomberg kaldı tek bir kanal, de kapandı ama diğer kanallarında ekonomi bölümleri var, CNN'ler, NTV'ler. Bu, bu, bu, bu ekonomiyle ilgili bu kadar e, önemli bir tartışma konusu gündemdeyken neden e, gerekirse tabii ki hükümetten de bir şey e, yetkili çağırırsın bu evet. işleri biler gelir belki savunur belki bizi ikna eder ama onun karşısında bir iki tane de bu işleri e, takip eden iktisatçı, gazeteci koyarsın değil mi? Bu tartışmalar batıda olsa kuruş kuruş yapılır. Seyfettin Bey Bloomberg'ta ne konuşuluyor diye soracak olursanız siz ve dinleyicilerimiz şey var şimdi anda benim önümde Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı son açıklamalarda Türkiye'nin altyapısı insan gücü, sanayileşme tecrübesi ve ekonomisinin kurumsal yapısıyla buna müsait olduğunu söylemiş. Bu olarak bahsettiği şey de kişi başı gelirin kısa sürede 25 bin doları aşmasıymış. <gülüyor> Allah Allah Allah <gülüyor> İşte böyle... Allah Allah <gülüyor> ya Kardeşim bu 25 bin Yani bu nasıl şehir efsanesidir Semin Ömer e, bu Şehir efsaneleri için Bu yani efsane bile değil e, Gerçek üstü bir durum İki katından daha fazla galiba evet. Gerçek üstü bir durum çünkü durum. Dinleyicilere belki şunu hatırlatmakta Yaran var e, İşte malum TÜİK ee, revize etti, değil mi? Hata yapmışım, eksik ölçmüşüm evet, dedik. Gayzan e falan. Peki güzel. Ee, 2000 nihayetinde özetle şu 9.250 dolarlık kişi başına gelir en son rakamları, işte bu revizyon sonucu 11 bin dolara çıktı ya yani 11 bin. Evet. Fakat 2016'da hem büyüme düşük, real olarak. %2-3 arası tahminler ama en önemlisi ciddi değer kaybetti Türk arası bunun etkisiyle ben çok kaba bir hesap yaptım tekrardan 9.000 küsür küsur düşecek evet. tabii ben... ki yani 2016 9.000 küsür küsur dolarlar kısa dönemde yani ne diyor 5 yılda mı diyor 2023'te herhalde malum 25 evet. bin dolar ilan edilmişti ee, e yani bu e, 9 bin küsür dolardı, yuvarlak hesap 10 bin dolardı iki buçuk katına çıkacak kaç yılda 5 <gülüyor> yani e, yıl Evet Türkiye tam bir atlama noktasında değil mi? altı yıl Allah Allah Süreyi, yani bunun e, için biraz yani biraz hesap kitap bilen birisinin bunun ne <gülüyor> kadar e, gerçek üstü olduğunu <gülüyor> anlar ve benim anlamadım bunu bir süre sonra bunu atıldı ortaya bir zaman geçti bunun böyle olmayacağı da yazıldı çizildi hesap da basit artık bundan vazgeçerler bunu dillendirmekten demiştim. Evet. Ama vazgeçilmiyor şimdi bunu çok haklıcan yani değil mi o zaman bu Bloomberg çağırsın değil mi bir iki iktisatçıyı ya ne diyorsunuz Allah aşkına bu olabilir mi? Hangi koşullarda olabilir diye bir tartışma yapsın. Tanrılan kurtulmuşu da tabii onlar kabul etmezler öyle şeylerin karşısına çıkmayı <gülüyor> süreyi ee, bilenlerin karşısına bir çıkmayı. çıkmayı ama neyse <gülüyor> <Seyfettin>. <gülüyor> ee, en azından şunu sorabilirler ee, efendim bir hesabı yapar mısınız yani yüzde kaç büyüyecek ee, değil mi gayri safi yurt çağısına, bu 25 bin dolara gelmek için şu anda kaç liradır ne kadar büyümek lazım bu büyüme nasıl sağlanacak evet. ee, en azından bunlar sorulur yani bu gazeteciliğin zaten Görevleri bu yani Maalesef Demokratik ülkelerde de bu iş böyle yapılır Ama demokratik ülkelerde Seyfettin çok teşekkürler ben Teşekkür ederim Görüşmeye, Görüşmek teşekkür. üzere Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Evet, ekonomik gidişatın ardından bir ara vereceğiz. Aranın ardından da konuklarımız olacak. Birisi telefonla daha önce de söylemeye çalıştığım gibi birisi de eski programcılarımızdan dostumuz Yaman Akdeniz, Ankara'dan da Kerem Altıparmak, her ikisinin hukukçunun yazdığı yeni iletişim yayımlarından yayımlanan Barış İçin Akademisyenler olağanüstü zamanlarda akademiyi savunmak adlı Kitap üzerinden kalkarak Türkiye'nin, akademinin ve demokrasinin durumunu, hukukun üstünlüğünün durumunu konuşmaya çalışacağız birazdan. Açık Gazete. Evet Açık Radyo, Açık Gazete saat 9.30-5 geçiyor tam ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var birisi telefonla Ankara'dan birisi de. Ee, burada stüdyoda canlı olarak konuşacağız. Yaman Akdeniz hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Yoldan geldiniz. Kerem Altıparmak'ta Ankara'da öğretim üyesi. siyasal bilgiler. Hoş geldiniz Kerem. Alo. Alo. Duyuluyor mu benim sesim? Heh, şimdi Ş duyuluyor. Şimdi Merhaba. Hoş, hoş... bulduk. Hoş... Merhaba. Duyuluyor. Şimdi duyuluyor. Ufak bir şey oldu. Evet e, ben ikinizi de e, çok öncelikle kutlamak da istiyorum barış için akademisyenler olağanüstü zamanlarda akademiyi savunmak kitabı hem çok son derece zamanlı dar zamanda kısa paslaşmaların ürünü hem de çok sistematik Türkiye'nin yalnız akademi meselesini son zamanlarda konuşulan bu akademisyenlerin atılması yargılanması gibi meseleleri değil aynı zamanda bütünüyle hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin gereklilikleri açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere bütün referanslarıyla çok yerinde olmuş. Yani eski bir uluslararası hukuk mürekkebi yalamış biri olarak son derece yazabilseydim böyle yazardım ben de devam etseydim dedirtti bana. Onun için bir kez daha tebrikler ikinize de. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl başlayalım? Kitap niye... ...çıkardınız bir kere? Öyle bir soruyla. <gülüyor> Valla... Bu metnin ortaya çıktığından beri yani Barış için Akademisyenler metni 11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu suça ortak olmayacağız metni altında ve tabii metnin kendisi dışında dikkat çekici bir noktada ilk aşamada 1128 akademisyen tarafından bu metnin imzalanması ve hemen akabinde de e, 2.212 imzaya e, ikinci imzacılarla birlikte e, çıkması. Tabi e, e, hemen 12 Ocak e, günü ki o Sultanahmet e, bombalamasının e, ertesi günüydü. Evet. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bu imzacı akademisyenleri terör desteklisi olarak e, nitelendirmesi. Ve e, aslında e, sözlü olarak da e, saldırmasıyla başlayan e, süreç yani kendisini akademisyen diyen e, güruh devleti suçluyor veya bu aydın müsveddeleri e, diye hitap etmesi sonrasında işte e, YÖK tarafından yapılan e, açıklamalar çeşitli rektörlerin e, açıklamaları ile öncelikle başlayan e, disiplin e, soruşturmaları süreci. Arkasından da e, savcılıklarda e, yapılan e, soruşturmalarla işte e, terör propagandası hatta 301 e, soruşturmaları. Bazı akademisyenlerin e, Bolu'da e, değil mi Kerem? E, gözaltına alınmaları, evlerinin arasında. Hem Boca hem, hem Bolu hem Kocaeli. Heh, hem Bolu Hı. hem Kocaeli özellikle Kocaeli'de. E, dolayısıyla biz, e, biz de e, bu konuda çalışan akademisyenler olarak süreci e, başından e, sonuna kadar takip ettik. Hatta Kerem'le birlikte özellikle e, disiplin soruşturmaları ile ilgili ki, kitabın ilk bölümünü oluşturur. Evet. E, üç tane e, farklı e, rapor e, yayınlayıp ile paylaştık. Hatta e, bu o, raporların e, hakkında soruşturma açılan akademisyenler hakkında yani, kullanmalarını, savunmalarında kullanmalarını teşvik ettik ve e, çok e, da kullanıldı. E, ondan sonra da tabii... E, Ceza soruşturmaları ve özellikle metnin e, insan hakları e, hukuku açısından değerlendirmesi e, yapılması gerektiğini düşündük. Araya 15 Temmuz e, girdi, ihraçlar başladı. Dolayısıyla bütün bunları e, kitapta genel olarak e, değerlendirdik e, ve ortaya bu, bu eser çıktı diyelim. Evet yani bu birinci bölüm işte Yaman senin sözünü ettiğin bak imzacıları yani barış için akademisyenler imzacıları hakkında bu bildirimin disiplin soruşturmalarında çok büyük problemler olduğu ortaya çıkıyor yani disiplin yönetmeliğinde zaten öğretim üyeleri Eleman, öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliği de uygulanamaz hale gelmiş zaten evet. Anayasa Mahkemesinin iptaliyle beraber daha o disiplin soruşturmaları açılmadan zaten iptal edilmiş, edilmiş. hale gelmişti evet, yani çünkü kadük evet kadık bir, bir durumdayken ama. Kitapta da belirttiğimiz gibi 491 akademisyen hakkında da disiplin soruşturması açıldı bütün bu, bu söylemlere ve bu kadar net bir e, durum varken. Yasal dayanağı olmazken disiplin soruşturmaları nasıl yapılabiliyor? Ne, nasıl bir anlayıştır bu? İşte nasıl bir anlayıştır Kerem? Seni de unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben öncelikle şeyi söyleyeyim Yaman da bilmez. Ömer Madra Uluslararası Hukuk biraz şey yaptım diyor ama bizim aramızda bir Halef-Selef ilişkisi var. Ömer Madra önce onu söyleyeyim de eski siyasalda insan hakları alanında doktora yapmış bir çünkü evet. Ömer Madra. Şimdi bu bu nasıl oluyor aslında belki de sizin söylediğiniz gibi bu kitap sadece Türkiye'deki akademisyenler ve bilim özgürlüğüyle değil hukuk devleti ve ifade özgürlüğüyle alakalı durumun sadece bir sembolü gibi görülebilir. Bu süreç boyunca e, hem ceza hukuk açısından hem idari hukuk açısından kimse suç bulamadı bu e, metinde. Evet. E, suç bulamadıkları için devamlı bir uydurma çabası e, söz konusuydu. Bu hem e, idari soruşturmalarda hem de ceza soruşturmalarında e, söz konusu. Şöyle bir enteresan durumla zaten karşı karşıyayız. En son aşamada bile. Yani orada bir yasal dayanak yoktu. Şimdi ihraçlar için de hiçbir yasal dayanak yok. Bir şey uydurdura iltizak e, diye. E, şimdi e, bizim e, bir toplantımızda bir yönetici şu ifadeyi kullandı. İnsanlar şöyle rahatsızlıklar ifade ediyorlarmış. Bazı üniversiteler listeleyip ihraç için yolluyor, diğerleri yollamıyor. Hepsini atalım, kurtulalım. Şimdi hani bir e, hukuki e, düzlemde eşitlik sağlanamadığı için hukuksuzlukta hep beraber eşitlik sağlayalım da en azından e, e, bu, bu bu şikayetleri e, ortadan kaldıralım diye. Zaten bu sürecin ne kadar sakat işlediğinin en temel göstergelerinden biri e, Aralık 2016'da e, yeni bir yasal düzenleme yapılması. Biliyorsunuz o boşluk e, Ocak 2016'dan Aralık 2016'ya kadar devam etti. Yani hiçbir e, disiplin kuralı üniversiteler açısından söz konusu değil. Hatta Danıştay devlet memurları kanunu e, uygulanır mı e, bu e, ö, üniversitelerde sorusunu cevaplarken ki çok yanlış bir şekilde evet uygulanabilir cevabını verdi. Şu gerekçeyle bir boşluk olacak o boşluk olması hukuk devleti açısından problem yaratır diye. Karşı o yazan danışta üyesi ki sonradan ihraç edildi hatta galiba şimdi Tutuklu şöyle bir şey kullanıyor orada. Diyor ki bir hukuk devletinde e, e, disiplin suçlarının düzenlenmemesinden çok daha ağır olan şey suç ve cezaların kanuni ilkesine aykırı olarak insanların cezalandırılmasıdır diyor. Bu 11 aylık boşluğu 2016 o aralıkta doldurdu meclis. Yasayla düzenledi. Çünkü Ki öncesi de var Kerem. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla başlıyor o yasal boşluk. Tabi tabi tabi. Hayır şeydi evet. ya Yaman e, yani o, Ocak'ta yürürlüğe girecekti Anayasa Mahkemesi şeyi, en, en en en ileri götürebileceğimiz yer orası. Yoksa Danıştay o, o tarihe kadar da kalamaz dedi. Aslında boşluk daha da doğrusu dediğin gibi. Doğru. E, 2016 Aralık'ında düzenleme yapıldığında İlk defa bu terör propagandası vesaire suçları yasaya girdi. Aslında bu şunu gösteriyor. 2016 Ocağı'nda burada propaganda vesaire zaten yok da olsaydı bile öyle bir suçun disiplin hukuku açısından mevcut olmadığını bizzat meclis 2016 aralığında çıkardığı yasayla kabul etmiş oldu. Çünkü eğer öyle bir suç olmuş olsaydı yeniden bunu oraya yazmanız e, gerekmezdi. Yazdığınıza göre iddia ettiğiniz suç aslında 2016 Ocak ayında bu bildirge yayınlandığında e, mevcut değildi. E, ne yaptılar? Bakın şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Biz bunu Yaman'la çok söyledik. Bizim bir iddiamız var. Biz bunu kitap haline getirdik. Meslektaşlarımız, diğer hukukçular da söylediler. Ya Bir Allah'ın kulu da Gök'ten Ankara, Ünivers Pardon, Ankara Üniversitesi <gülüyor> <benziyor>. <gülüyor> ya da herhangi bir üniversiteden Çıksın onların hukukçusu da desin ki karşımıza oturup ya siz yanlış diyorsunuz bakın doğrusu budur. Bu kadar insanın hayatıyla oynadığınıza göre çok evet. emin olmanız lazım öyle değil mi? Yani şu suç var ve bu suç şuna dayanıyor ve ilkeleri de şunlardır diye. Bütün bu süreç boyunca Ömer Matra, bu talebimize de davetimize cevap kendisi. gelmedi. Bir evet. kez daha söyleyelim. Ya biz diyoruz ki burada suç filan yok. Ceza hukuku açısından yok. idare hukuku açısından yok. insan hakları hukuk açısından yok. Olan çıksın karşımıza. Neden olduğunu söylesin. Evet. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Yani işte hukuk ya da ceza hukuku 101. Yani birinci derste evet. daha idare hukukunda falan. Yani hangi hukuk dersi olursa olsun hukuk ya da siyasal bir fakültelerinde öğretilen şey yani kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesiyle evet. başlanır bu işe. Evet. Yani hukuk evet. bu demektir. Benim aklımda böyle kalıyor. Ve böyle de okuttuk yani. işte latincesi de nullum, crimen nulla poenassine lege dedikleri. Evet. Bu yok. O, o zaman nasıl bir ...şeyin içinde, zeminde hareket yani. ediyoruz... ...yani bu nasıl bir atmosferdir? Siyasi talimatla hareket ediliyor... ...yani bunun başka türlü bir açıklaması yok... ...Cumhurbaşkanı'nın... ...özellikle bu konunun üstüne... ...tekrar tekrar gitmesi... Akabinde de bu soruşturmaların açılması gelen siyasi baskı sonrasında kaldı ki hani o Kerem'in biraz önce belirttiği 11 aylık süreçte yükseköğretim öğretim kanunu yani 2547 sayılı kanunu istedikleri zaman değişiklik yapabilirlerdi değil mi Kerem? Yani yapmadılar, istedikleri zaman yapıyorlar. 2 Aralık 2016 tarihine kadar. Bu değişiklik yapılmadı. Şimdi var. Biraz önce açtım, baktım. Kamu görevinden çıkartma yani ne eklemişler diye kitapta da bunu eklemiştik. Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek diye bir fil yeni ilk defa karşımıza burada çıkıyor ama yani barış için akademisyenler metnine geri dönüp bakıp değerlendirdiğimizde yine bu disiplin suçunun ben işlenmemiş olacağını değerlendiriyorum. Çünkü ortada zaten kanıtlanmış bir suç yargılama durumu da yok. Yani açılmış olan ceza soruşturmalarında bir yol kadedilmedi. Sadece akademisyenlerin, imzacı akademisyenlerin, savcılıklar tarafından bile değil Ömer Madre. Sadece emniyette polisler tarafından ifadeleri alındı. Hangi suçla suçlandıkları... E, ifadeleri alınırken de kendilerine söylemedi. Söylenmedi. Bu da hukukun en evet. temel bir ikinci ilkesi filandır. Yani Tabii. neyle suçlandığını bilemezsen nasıl savunma yapabilirsin? Evet. Şey mesela e, yargılanan 3 e, akademisyen e, Esra Mungan e, ve diğer iki arkadaş e, yargılanırken e, terör propagandası ile başlayan yargılama Aniden e, 301'e e, döndü yargılama sırasında kaldı ki 301. E, maddedeki suçtan yargılama bırakın yargılama yapmayın soruşturma yapılması için bile e, Adalet Bakanlığı'nın izni e, gerekiyor. 301'in ne olduğunu da bir hatırlatır mısın? İşte yani? Türk Devletine e, şeye e, neydi Kerem? Emniyete, e, Emnek, askeri, asker, meclis, meclis e, kurumları yargı hatta başkanım, değil mi? Bir şey ekleyebilir miyim şimdi? Aslında e, burada e, çok hani büyüyen bir vaka e, Barış'ın imzacılar ama e, bizim elimizden e, çok fazla disiplin soruşturması geçiyor. Elimizden derken biz avir olarak değil bize soran oluyor. E, ben hemen hemen yüzde 95'in üstünde diyebilirim bunu. E, i̇dareler açtıkları soruşturmada kişi neyle suçladığını söyleyemiyorlar. Hı hı. Falan gün filan yaptın. Ee, savunmanı yedi gün içinde sun diyor soruşturmacı. Ya tamam da e, neyi savunacağım? Yani şimdi kişinin kendi kendini suçlamama hakkı da anayasanın 38 maddesinde düzenleniyor. Hı -hı. Sen bana hangi suç olduğunu söyleyeceksin ki ben de o suçun unsurlarının gerçekleşmediğini söyleyeceğim. Şimdi benim hakkımda açılan soruşturmada bile e, itirazımız oldu. Yaman'la beraber e, hazırladık savunmayı. E, bir şey yolluyor. E, yazı yolluyor. Şunu yaptın diyor. Ee, şunu yaptın diyor da onun hangi suça vücut verdiğini söylemiyor. Şimdi biz hukukçuyuz iyi güzel de ee, üniversitede herkes bunları bilmek zorunda değil ki. Gidecek ona göre birisine danışacak, soracak diyecek ki ya ben acaba bu suç işlemiş miyim bu eylemle? Hı. Ama suçun ne olduğu belli değil. Bu tabii burada artık zirvesine ulaşmış durumda. Eylemi yapmadığını da iddia etmiyorsun sonuçta. Evet, evet etmiyorsun. yani ama hukuka uygun olduğunu e, tabii, evet. yani Kaç evet. kişi ben hukuka aykırı diye e, bile bile bunu yapıyor ki. Evet burada mesela 2. bölümde 80. sayfada da çok net olarak şey söylüyor. Yani imzacı akademisyenler hakkında şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmış hiçbir suçlama söz konusu olmadığı için en temel bir başka hukuk yani hukuk hep birinci dersteyiz yani daha masumiyet karinesi yani kimse suçlanana kadar masum kabul edilir. İlkesi de ilke, e, e, e, ihlal ediliyor. Bu durumda da e, adil yargılanmayı düzenleyen e, hukuk maddelerinin bölümünün ihlal edildiği apaçık ortada. Yani hukuk ayaklar altında. Evet. Yani biz e, insan hakları ihlalleri açısından e, çeşitli e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartları e, ve ilkeleri çerçevesinde de değerlendirdik. Yani bu e, metnin hiçbir yerinde açıkça e, şiddet savunusu yapılmadığı için yani bunun terör propagandası veya herhangi bir başka suç olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayacağını da detaylı bir şekilde değerlendirdik. Yani değil mi Kerem? Evet, evet. Yani zaten kritik olan husus bunun aksinin de söylenmiş olmaması. Yani hep bir gölge şeklinde terör propagandası, örgüt vesaire lafları ortalıkta dolaşıyor ama bunu kanıtlayan... Bunu ileri süren hiçbir hukuki metninle karşılaşamıyorsunuz. Yani nereden çıkarılıyor bu? Hangi ölçüde göre çıkarılıyor? E, bu, bu yok. Yani metni rahatsız edici bulabilirsiniz. Sert eleştiriler olabilir ama içinden e, böyle cımbızla e, bir cümlesini çıkıp ama bu cümle böyle olmamış bunu niye böyle yazdınız diyemezsiniz. Çünkü Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi ve Mahkeme İştahatı'nda bir ifadenin sınırlandırılabilmesi için ifade hem şiddete tahrik etmeli hem de bu tahrik sonucu şiddetin gerçekleşme ihtimali olmalıdır. Yani bizim terörle mücadele kanunu 7-2 de 3 aşağı 5 yukarı bunu istiyor ama hani şiddete teşvik ya da bir ayaklanma kalkışma hiçbir şey olmadı metnin imzalanmasından sonra. Aksine metni imzalayanlara bir saldırı oldu. Evet. ve bir de çok, tabii çok net olarak ortaya çıkan bütün kitapta da daha önce de konuştuğumuz konularda da çok net olarak Hı. gördüğümüz bir şey var. Belirsizlik, müphemliğin evet. evet. tamamen bir kara, alacak karanlık kuşağı içinde hareket ediyoruz. Yani ne suç belli, ne, ne yapıldığı olay, ne tarih herhangi bir şey belli değil. O zaman tabi hukuki bir ortamdan söz etmek mümkün değil. Yani. Bu metinler rahatsızlık belli. Bu, bu, bu vesileyle şunu söyleyelim. Zaten aslında bunu taşlandıran şey bu nedenle e, bu neydi belirsiz KHK'lerle ihraç oldu. Evet, Şimdi evet. eğer e, normal bir hukuki süreç işleseydi tüm bu hukuk e, katliamına rağmen metin içerisindeki ifadeyi kullanalım tüm bu hukuk katliamına rağmen bir yere gidemiyorlardı. Hatırlayacaksınız 20 Temmuz 2015-2016'da Yüksek Öğretim Kurumu ihraçları görüşmek üzere toplanacak. Hmm. İki şey engel oldu. Bir tanesi 15 Temmuz ama ikincisi daha önemlisi Danıştay. Evet devlet memurları kanunu uygulanabilir ama yönetmeliğe göre e, işlem yapamazsınız. Soruşturmaları yürütemezsiniz e, dedi. Ve bu nedenle tekrar o dosyaları üniversitelerle yolladı. Hı. Üniversiteler normal koşullarda herhangi bir ihraç yoluna gitselerdi idari yargıdan dönecekti. Gerçekten de döndü bakın. Ee, geçtiğimiz haftalarda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5 farklı dosyada Eskişehir'de sözleşmesi bu gerekçeyle yenilen, yenilenmeyen öğretim üyelerinin davalarında yürütmeyi durdurma kararı aldı. Dedi ki ee, bu gerekçeyle salt bu metni imzadığını e, ileri süre kişilerin sözleşmelerinin yenilememe yoluna gidemezsin. Bakın disiplin soruşturmasından bile bahsetmiyorum. Sözleşme yenilememeden bahsediyorum. Evet. Şu... Şimdi bu mümkün olmadığı için söylediğiniz o müfem alana taşımak e, bu neydi belirsiz diyorum. Çünkü bunun hukukla alakası yok kanun hükmünde kararnamelerin. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerin. Anayasa mahkemesinin Türk hukukunun temeline koyduğu bir dinamittir o. Bunlarla insanları ihraç ettiler Şimdi başı kesik Tavuk gibi insanları oradan oraya koşturuyorlar Anayasa mahkemesine gidiyor bir şey çıkmıyor İdare mahkemesine gidiyor bir şey çıkmıyor Ahime gidiyor iç hukuk yollarını tüket diyor Komisyon diye bir şey kurdular Hala yani kurulduğu belli değil Bunları inceleyemeyecek O alaca karanlık meselesi Aslında hani hukuk devletinin Olmadığı bir alan olduğu için Bunları yapmaya mümkün kılıyor En kötü En Baş insan hukuk sisteminde bile bu, yoksa bu e, kararlar bir sonuç, e, şey daha doğrusu bu metin bir hukuki yaptırıma uğramayacaktı. Bunu gördükleri için bunu fırsata çevirdiler. Evet, peki e, buradan e, biraz da e, sonuç bölümüne gelelim. Yani hem Yargıtay hem de Anayasa Mahkemesi... E, yeterince bu bağ kurmamış durumda olduklarını hukuku yerleştiremiyorlar yani. Buna karşılık ne yapılması gerekiyor? Yani mesela sonuç bölümünde şey deniyor. Türkiye akademisinin dünyadan tamamen kopmasına yol açacak bu kadar radikal bir yanlışın önünde durmak insan hakları alanında çalışan tüm akademisyenlerin ve hukukun üstünlüğüne inanan tüm hukukçuların etik ödevidir diyorsunuz. bu görülebiliyor mu? Yani geldiğimiz nokta itibariyle zaten e, Türk yargısından e, bu o, sorunu çözmesini beklemek e, gerçekten e, mümkün değil e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bizim e, destek olarak Kerem'le birlikte e, 20, 20 küsur değil mi Kerem? E, baş, 7, 29, 29 oldu. E, daha azı da gelecek e biz e, şu andaki süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ikna etmeye çalışıyoruz. Yani e, iç hukuk yollarının tüketilmeden e, bu başvurulara evet. direkt bakılması e, anlamında. Çünkü başka türlü açıkçası ben bir e, çözüm e, görmüyorum. Yani bu diğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işte Polonya olsun Macaristan olsun oradaki arındırma vakalarından çok daha büyük bir vaka ve sadece tabi bu metni imzalayan akademisyenlerle de sınırlı değil sorun. Sorunun daha da büyük bir boyutu var. Evet yani sonuç bölümünde çarpıcı bir ifade de kullanıyorsunuz. Yani Türkiye'de yargının bağımsızlığına ilişkin çok ciddi yapısal sorunların evet. açığa çıktığı bir süreçte böyle güçlü bir şekilde bu gidişata karşı çıkmak zorluğu da bunu talep etmenin zorluğunun farkındayız. Ama sonuçta bununla birlikte hukuku, adaleti, akademik özgürlükleri ve insan haklarını savunmaktan başka bir yolumuzun olmadığı da açık deniyor ki buna yani galiba aklı başında ve vicdanı olan herkesin önündeki tek yol olarak görünüyor. Ne? Bu bize şu Sıklıkta söylenen şöyle bir şey var Ömer Madra. Hala mı hukuk? Hani hukukun şu Biz, biz de diyoruz ki yani başka dayanacağımız bir şey yok. Aslında burada hukuk olarak ifade ettiğimiz şey adalet. Yani nasıl adalet. doğru davranmak sorusunun cevabı olarak şey yapıyoruz. Tabii şunun altını da çizmek lazım. Oradaki bir mesaj Türkiye yargısıyla ilgili ama belki çok daha büyüğü de Türkiye Akademisi ile ilgili. Yani. Ee, şunu görmemiz ve kabul etmemiz lazım. Türkiye Akademisi bu e, vesileyle ortaya çıktı ki bir sefalet içerisinde. Yani bu metinlerin altına imza atıp bu soruşturmaları yürüten, bunların olmasına izin veren herkes aslında o bahsettiğimiz etik sorunla karşı karşıya e, bir gün normal e, koşullara dönersek, bunu unutmadan sorgulamamız lazım. Bir daha başımıza benzer korkun şeylerin gelmemesi için. Yani çok mümkün değil ama sorgulamamız lazım kısmını da bırakayım. Eline. Evet yani dejavü hissini herhalde benim yaşıma gelmiş olanların maalesef çok sık yaşadığı bir şey. Yani 1982 darbesinden sonra aynı fakültede, üstelik kendi fakültemde de yaşananların bir tekrar edildiğini görmek İnsana biraz da acı vermiyor değil doğrusu. Yani. E tabii yani şunu da unutmamak lazım ki yani bu metnin imzalanmasının öğretim elemanlarının akademik faaliyetleriyle de ilgisi yok. Dolayısıyla yani disiplin soruşturmalarının açılması, işte ihraç edilmeleri, kamu görevinden çıkartılması bunlar hepsi ancak siyaseten açıklanabilecek şeyler. Ama tabii Kerem'in dediği gibi bunların akademi içindeki sorumluluklarını da unutmamak lazım. Evet, e, peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süreyi de bitirmek üzereyiz. E, gerçekten önemli bir kitaba e, ve daha önceki çalışmalarınızı da e, takdirle karşıladığımızı buradan bir kez daha söyleyeyim. Yani yoğun bir hukuki ve vicdani mücadele de yürütmektesiniz. E, bu kitaplar önemli bir kilometre taşın niteliğinde evet. görünüyor. Bu yaşayan bir metin. Çünkü gelişmeler bir taraftan devam ediyor. Biz bu yaş şey yaptıktan sonra tamamladıktan sonra 684 sayılıydı değil mi Kerem? Son KHK'da da evet. çok sayıda akademisyen Kerem'in... 686. 686 sayılı KHK ile özellikle Kerem'in çok yakından tanıdığı, beraber çalıştığı oda arkadaşı, beraber çalıştığı bir sürü arkadaşı kamu görevinden ihraç edildi. Onlarınla ilgili bir değerlendirmeyi de gelecek baskılarda ve sonradan ortaya çıkan ve hiçbir işe yaramadığını düşündüğümüz ihraç komisyonu ile ilgili değerlendirmemizi de kitabı bundan sonraki baskılarına ekleyeceğiz. Evet. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Hani dediğimiz gibi bu kitap aslında bir şeyin sembolü. O sembolü olduğu bir husus var ki tekrar hatırlatmakta fayda var. Mesela sadece akademisyenlerin akademi dışındaki meseleler üzerine konuşması değil. Yani ben şöyle görüyorum. Bu metin Türkiye'deki siyasi anlamı nedeniyle önemliydi. Yani Devletin insan hakları alanında işlediği ağır ihlalleri ortaya çıkarma ya ilişkin bir davet olduğu için bu yöndeki girişimlerin tamamı aslında yasaklandı. Bir kere bunu bu şekilde görmek lazım. Bu evet. onun için sadece bu metinle alakalı değil ihale ve tiv hakkında yürüyen soruşturmalar var mesela niye cizre ile ilgili rapor yazdığınız. Evet. İkinci boyutu da şu. Türkiye'de üniversiteye ve akademik düşünceye zaten bir saldırı olacaktı. Bu imza metni buna e, yaratılmış bir bahanedir. Yani o olmasaydı da 15 Temmuz sonrasında mutlaka mutlaka e, bu tırnak e, içerisinde solcuların o, yoğun olduğu üniversitelere müdahale etmek için bir bahane üreteceklerdi. E, bu kolay bir fırsat verdi. E, karambol kamuoyunda bolca milliyetçi pompalamalarla da bunu meşru bir hale getirerek ama buna bile tepki verildiğini görüyoruz umarım ki hani bu güçlü bir direnme böylesi bir müdahaleye karşı gelişir diyelim. Evet bunu konuşmaya ileride de devam ederiz inşallah yani bu son derece bir en az bir kuşağın bütün geleceğini ilgilendiren bir çok temel bir meseleden bahsediyoruz. Akademi deyip geçmemek gerekiyor. <gülüyor> ee, tekrar konuşma fırsatı bulabiliriz. Ee, Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz çok teşekkür ederiz. Ee, açık radyoda e, bu fırsatı bulduğumuzda bunları tartışma fırsatı bulduğumuz için. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Bitirirken de Harry Belafonte ile devam edelim. Onun önemli şarkılarından bir tanesini de çok hem esprili hem de e, gündelik hayata ilişkin vahim şeyleri de hikaye eden, Jamaica'dan gelen bir şarkıyla bitirelim 90. yaşını kutlarken. Manaluk Abu Bu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. I wonder why nobody don't like me Or is it a fact that I'm ugly I wonder why nobody don't like me Or is it a fact that I'm ugly I leave my whole house and go. My children don't want me no more. Bad talk inside the house they bring. And when I talk, they start to sing. Mama, look out, boo-boo. They shout. Dear mother, tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth. Go away. Mama, look out, boo-boo. They... Shut your mouth, go away Mama, look out, boo-boo day I couldn't even digest me supper Due to the children's behavior. John, yes, Pa, come here a moment Bring the belt, you much too impudent John says it's James who started first James tells the story in reverse I've dragged me belt from off me waist You should see them screaming round the place Mama, look up, boo-boo They shout Their mother tell them, shut up your mouth That is your daddy, oh no My daddy can't be ugly, so Shut your mouth, go away Mama, look up, boo Shut your mouth, go away Mamaloka Boo-boo day Ha! Ayke, son So I began to question the mother These children ain't got no behavior So I began to question the mother These children ain't got no behavior They're making My wife declare You should be proud of them, my dear These children were taught to bloom in slack That ain't no kind of joke to crack Mama, look up, boo-boo They shout dear mother, tell them, shut up your mouth That is your daddy Oh, no My daddy can be ugly So shut your mouth, go away Mama, look up, boo-boo Shut your mouth, go away Mama, look a boo-boo out go away. Mama, look a boo-boo day. go away. Mama, look boo-boo out go away. açık gazete.